Oh yeah. I'll Merhaba Kainat Bugün 13 Mart Pazartesi Yıl 2017 Ay 3 Gün 72 Kasım 126 1438 hicri Cemaziye Lahir 14 1432 Rumi Şubat 28 Cumartesiden Kalan Koca Karı Soğuğunun Başlangıcı Berdele Koca Karı Veya Kocamız Soğuk Mart'ın 11. günü başlayarak 8 gün süren şiddetli soğuklara halk arasında berdal acuz, yani koca karı soğuğu denir. Rivayete göre bu adım verilmesine vaktiyle bir koca karının 7 keçisinin bu soğuklar neticesinde ölmesi sebep olmuş. Başka bir rivayete göre de Tanrı isyan eden alt kavmini helak etmek için soğuk bir rüzgar çıkarmış, 8 gün süren bu soğuklar neticesinde bütün alt kavmi mah mahvolmuş, yalnız bir koca karı bir mabet kulesine saklanarak kendisini ölümden kurtarmış. Hakikate gelince, sarıydı soğuklarla geçen bu sekiz gün, kış mevsiminin sonunu teşkil eder ve artık ihtiyar kışın aciz bir hale geldiğini bildirir. Günün şiiri Ağlama Ağlama gözleri kızarmış çocuk, tek damla yaşın düşmesin yere, bak tek güzelliğimiz yokluk. Sana bir öğüt, ağlama boş yere, ne olursa olsun hiçbir şey değmez... Senin bir damla göz yaşına Ağlayana kimse boyun eğmez. Kimse bakmaz kimsenin yaşına. Ne kadar kötülük, pislik varsa sen her şeyi tertemiz öğren. Eğer yüzüne göz yaşı yağarsa seni garip sanır her gören. Ağlama sakın çocuk. Ağlama. Korkmayana zarar gelmez. Bunu bil. Sevgini hep söyle. Sakın saklama aklından korkuyu gözünden yaşı sil Ahmet Hamdi Tanpınar Büyük Saatli Marif Takvimi Seybezu Sipia çok agir, sipia çok agir. Jimmy'nin daha doğru cevabı, Jimmy'nin daha doğru cevabı. Nandu kadar kayıp, Nandu kadar kayıp. Sipia çok Kimin etti bu acımı? o, ha. Çiğnenik tatırır çamaşır, çiğnenik Ni yapamam mu, ni yapamam mu? Ayacak herciyum, Merhaba herkes. Açık Radyo burası 94.9 açıkradio.com.tr Açık Gazete başladı. Haftanın ilk Açık Gazetesinin açılışını yaptık. Ve bendeniz Ömer Madra, Can Tonbil ve Selahattin Çalak'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Emre Gümüşer de bize destek veriyor. Günaydın. Günaydın. Evet açılışta çok uzak bir yerden, medeniyete uzak sayılan bir yerden bir e, parça çaldık bir şarkı bölümü Muzika Şuar diye bir şey yani şuarların, Şuar yerlilerinin müziğinden şarkısından bir parçaydı ve biraz önce Saatli Marif takviminden de aktararak okuduğumuz gibi Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Ağlamak ağlama şiiri de tam denk düştü çünkü Eduardo Galeano'nun Kadınlar kitabından bugün Konu Ağlamak. Kadınlar Eduardo Galeano Çeviren Süleyman Doğum Sel yayıncıdır. Ağlamak Olay Selva'da Ekvator'un Amazon bölgesinde yaşandı. Şu yerlileri can çekişen bir nine için ağlamaktaydılar. Onun ölüm döşeğinin kenarına oturmuş ağlıyorlardı. Sahneye tanık olan Başka dünyalardan gelmiş biri sordu. Hala hayatta olduğuna göre neden onun önünde ağlıyorlar ki? Ağlamakta olanlar cevap verdiler. Onu çok sevdiğimizi bilmesi için. Kadınlar Eduardo Gagliano Çeviren Süleyman Doğru Sel Yayıncılık it, Evet, tarihte bugüne bakacağız şimdi. Harvard 1639'da bugün Harvard Koleji, John Harvard'ın bir rahip olan John Harvard'ın adına kurulmuş oluyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin en büyük üniversitelerinden biri olacak. Doğu yakasında Yeni İngiltere, New England denen Boston bölgesinde. Aynı zamanda Atomilerin yazdığı gibi cadı avlarının da bir zamanlar bol olduğu bir yerdi orası. 1930'da bugün Pluto gezegeninin keşfedilmesi haberi Harvard Koleji gözlem evinden gözlem evine bildirilmiş. Te Telegrafla bildirilmiş o zamanki en hızlı iletişim aracı olan. 1809'da İsveç'in kralı dördüncü Gustav Adolf bir darbeyle devrilmiş. O zamanlar oralarda da darbeler rastlanıyormuş 200 yıl önce. 1800 yılların başında. Evet 1920'de de bir başka darbe kap e, bir hane darbesi e, Weimar Cumhuriyeti'ni e, bir süre hükümsüz bırakıyor. Burada da Birahane darbesine katılan Hitler de var. Kısa bir süre hapis yatıyor. Oradan da Mein Kampf'ı yazarak yeni kariyerine büsbütün sağlam temellerle başlıyor. Sonradan nazilik ve günümüze kadar gelecek olan felaketlerin bir dizisine rastlamak mümkün olacak. 12 Mart 1971'de de bundan 40. ...6 yıl önce de... ...12 Mart muhtırası denen şey veriliyor... ...bir darbe oluyor Türkiye'de... ...Türk Silahlı Kuvvetleri'nin... ...Genelkurmay Başkanı Memduh Tamac... ...Kara Kuvvetleri Komutanı Faruk Gürler... ...Deniz Kuvvetleri Komutanı Celal Eyceoğlu... ...ve Hava Kuvvetleri Komutanı Muhsin Batur'un... ...imzasıyla... ...bir muhtıra veriyorlar... ...ve hükümetin istifaya zorlandığı... ...bir askeri müdahale gerçekleşiyor çok sayıda insan hapislerde yatacak. Pek çok insan da öldürülecektir bu darbenin sonunda şimdi bugünlerde hatırlanmıyorsa da Türkiye tarihinin karanlık kanlı sayfalarından biri de bugün açılmıştır. Belki bilançosunu da Ali Bilge ile vermemiz mümkün olacak tarihte bugün 12 Mart darbesi de yaşandı. Hatırlanmıyor efendim. Dün Başbakan yaptığı konuşmasında İstiklal Marşı'nın kabulünün aynı zamanda e, yıl dönümü olan 12 Mart'ı andı. Erzurum'un kurtuluşunu andı yanlış hatırlamıyorsam ya Erzincan'ın ama 12 Mart Muhtırası ile alakalı bir şey söylemedi. Kalabalıklar Başbakan evet. unutmuştur. Unutmuştur herhalde. Genellikle darbelere karşı olduğunu söyleyen biri çünkü bir şahıs. Ya da literatür o kadar geriye diyordur diyeceğim ama koskocaman başbakan muhtemelen hatırlıyordur da. E bir de yardımcıları da hatırlatsınlar bir zahmet değil mi? Evet. Yani Türkiye tarihinin en önemli darbelerinden biri ve Denizli Gezmiş Hüseyin Yusuf Aslan'ın da asılarak öldürülmesinin ve başka pek çok canın kaybedilmesinin çok kanlı bir tarihi var yani olayın halkın üzerine bir kara bulut gibi çökmüş bir askeri darbeden bahsediyoruz. Pek hatırlanmıyor şimdi ama hatırlansa iyi olur. 2016'da geçen sene bugün evet geçen senede Ankara'da Güven Park'ta bomba yüklü bir araçla intihar saldırısı düzenlendi ve patlamada ölen sayısı 37 olarak açıklandı. Saldırıdan önce sabah saatlerinde ülke genelinde yüksek öğretime geçiş sınavı yapılmıştı. YGS Dün de yapıldı. Evet, tarihte bugün de böyle. Bugün de bugüne geçelim şimdi. Ee, ağır bir gündemimiz olduğuna şüphe yok. Şimdi önce uluslararası dünya alemiyle başlayalım. Sonra Türkiye'nin de içinde bulunduğu Avrupa krizine değinme fırsatı da bulacağız bol bol. Öncelik dünyanın en büyük insani krizinde ama Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Yardımcısı Stephen O'Brien'den dört ülkede 20 milyondan fazla kişinin açlık ve kıtlık çektiğini bildiriyor ve Güvenlik Konseyi'nden bu insani felaketi önlemek için acil yardım istemiş. Bu insanlığın şu anda karşı karşıya kaldığı en önemli mesele olarak görünüyor. Acil olarak yani. Tabii ki köy iklim değişikliği de bunun... Burada var ama aciliyet açısından bu dört ülkedeki kadınların ve çocukların ölümünün önlenmesi çok büyük bir aciliyet arz ediyor. Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Yardımcısı ve İnsani Yardım Koordinasyon Dairesi Başkanı Steven O'Brien, Yemen 1, Güney Sudan 2, Somali 3 ve Nijerya'da 4, 20 milyondan fazla insanın açlık ve kıtlık çektiği konusunda çok ciddi bir uyarı bulunuyor. İnsanların yol açtı. Çoğunlukla bu felaketlerle karşı karşıya olanlara yardım için milyarlarca dolarlık fon gerektiğini kaydediyor. Ve şunu söylemiş, Birleşmiş Milletler'in kurulduğundan bu yana yani 1945'te kurulmuştu Birleşmiş Milletler. E, en büyük insanlığı felaketle karşı karşıyayız diyor. Bu hem Deutsche Welle'den, ...hem de Associated Press'ten ve Guardian gibi büyük önemli gazetelerden görülüyor bu uyarı. Büy uyarı büyük ama yani bunu önlenmesi için istenen meblağ, maddi meblağ hiç o kadar da büyük değil. Değil tabii. Temmuz ayına kadar bu felaketi durdurmak için 4,5 milyar, hatta 4,4 milyar dolar toplanmasının gerekli olduğunu söylemiş Stephen O'Brien... 4.4 milyar dolar. Amerika Birleşik Devletleri'nin sadece savunma harcamasına bakacak olursak 2015 yılı içerisinde ortaya çıkan 596 milyar dolardan bahsediliyor. 596 milyarın 4.5 milyar dolarını buraya verirseniz 20 milyondan fazla insanın ölmesinin önüne geçeceksiniz. Sadece bu seneki Trump'ın istediği artışı düşünürsek silah harcamalarına yapılacak artış önerisi. 54 milyar, o, milyar dolar. Evet onun onda birinden az. Evet evet. Onun onda birinden az. Diğer ülkelere baktığınız zaman 50 milyar dolar civarında dolaşıyor. Mesela İngiltere 55,5 milyar dolar. Fransa 51 milyar dolar. Suudi Arabistan 87,2 milyar dolardan e, açmış savunma harcamalarını. E, yani bu meblağının sadece her ülkeden belki de 1 milyar dolar toplansa şurada e, milyar dolarlık savunma harcamaları olan ülkelerden. Çok daha üstünde bir para toplanabilir istenilerin. Evet, bu müzakereye açık değil demiş Stephen O'Brien. Yani net söyleyelim 4,4 milyar dolara ihtiyacımız var Temmuz başına kadar ve bu net bir rakam müzakereye açık değil demiş. Sanki e, bunu da çıkarmakta zorluk çekiyormuş gibi insanlar ki öyle yani haklı O'Brien sadece Yemen'de 18 milyon hatta 19 milyona yakın insan yani nüfusun 3'te 2'si yardıma muhtaç durumdaymış. Yani bir ülkenin nüfusunun 3'te 2'si. Evet. Yani Türkiye'de mesela 5 milyon 60 milyona yakın insan demek bu. Yardıma muhtaç olurdu. Yani kıyaslarsak Türkiye'deki nüfusla ee, yani Yemen'de 2015 Mart'ından bu yana 7400 kişi ölmüş, 40 bin kişi de yaralanmış durumda. Çocuklar için muazzam bir risk. Somali'de de 6 milyon 200 bin insanın yardıma ihtiyacı olduğunu, bunlardan da 3 milyonun kıtlık tehlikesi altında olduğunu kaydetmiş. 2,9 milyonun 5 yaş altında yaklaşık 1 milyon çocuk yılın sonuna kadar akut yetersiz beslenmeden mustarip olacağını belirtmiş ve yani çok acayip Nijerya'nın kuzey doğusunda yaşayan bazı topluluklarında yetersiz beslenme nedeniyle bebeklerinin tümünü kaybettiğini yani artık Hiçbir bebek doğmuyor mesela belli bir bölgede daha doğrusu doğan bebeklerin hepsi beslenemediği için ölüyor. Böyle bir durumdan bahsediyoruz. Belki benim yaptığım hesaplama da yanlış olabilir. Yani mantıken yanlış olabilir. Belki de Amerika Birleşik Devletleri'nin başına çektiği bu savunma harcamalarının yüksekliği yüzünden Afrika'daki bütün ülkeler böyle. Çünkü bir kıtaya şeye bakıyorsunuz, dünya haritasında bakıyorsunuz savunma harcaması en yüksek ülkeler nerede diye Afrika dışındaki bütün kıtalardan verilmiş olan yeşil renkli ülkeler var. Bunun içerisinde Türkiye'de de var. 15.2 milyar dolarla. Rusya'da var. 66.4 milyar dolarla. Dünya zenginliğini bu kısımlarda savunma harcamalarını harcadıkça diğer bölgelerden alınan paralar, çalınan emekler ve aynı zamanda çalınan hayatlar da bu şekilde ortaya çıkıyor. Işte. Evet. Buna savunma demek de riyakarlığın en büyüğü tabii. Asıl Tamamen, saldırı bu. Asıl saldırı şüphesiz ki bu ölüm saldırısı bu ölüm ve açlık yani e, yani şöyle bir rakam daha verelim e, yani 1945'te işte Birleşmiş Milletler'in kurulduğundan beri en büyük insani krizi yaşıyoruz şimdi 20 milyondan fazla insan 4 ülkede açlık ve kıtlık çekiyor demiş ve yani ocaktan bu yana Sadece Yemen'de, Ocak ayından bu yana, şimdi Mart ortasındayız. Ortasına bile gelmedik. Üç milyon insan daha fazla açlık kapılmış. Sadece, yani üç ay bile değil. Böyle bir durumdan bahsediyoruz. Ve bir de Somali'de gördüğüm bir şey diyor. Bütün ülkeleri ziyaret etmiş O'Brien. Diyor ki, Somali'de gördüğüm kadınlar ve çocuklar Haftalar boyu yürüyorlar, yiyecek ve içecek, bu su bulabilmek için. Haftalarca yürüyen insanlar gördüm diyor. Bütün su kaynaklarını, bütün hayvanlarını su kaynakları kurumuş, hayvanlarını kaybetmişler ve hayatta kalabilecek herhangi bir kaynakları kalmamış durumda diyor. Kadınlar, erkek çocukları, kız çocukları ve erkekler şimdi tabamvayla yürüyerek şehir merkezlerine gidiyorlarmış. Yani bundan daha büyük bir felaket düşünmek bile zor şeyde de Nijerya'nın kuzey doğusunda da Boko Haram grubu ki o da tabi bu savaşlardan silahlanmadan çıkan bir şey. Aynı zamanda kuraklıktan ve fosil yakıt endüstrisinin kuzey bölgelerini Nijerya'nın kuzey bölgelerini verimsiz bir hale getirmesinden çıkan bir grup. 20 binden fazla insanın öldüğü... ...ve iki buçuk milyondan fazla... ...insan da evlerinden gitmiş durumdalar... ...Nijerya'nın kuzeyinde de... ...ki petrol zengini bir ülkeye sık sık vurguluyoruz... ...güneyiyle... ...ama aynı ülke olduğunu düşünmek bile zor... ...bazı şeyler... E, ...demin de söyledim ama... ...bazı... E, ...topluluklar, cemaatler... ...köyler, kasabalar filan... ...bütün... E, şey, yeni doğan çocuklarının hepsini kaybetmişler besleyemedikleri için ve bazı yaşlılar da o bölgelerde artık yürüyemez haldelermiş bırakılıyorlarmış yani Nijerya'nın kuzey doğrusu da böyle peki bu ıı, hiçbir ıı, Türkiye'de ıı, bilgi gazetelerde ve televizyonlarda ve radyolarda pek rastladığımız bir haber değil halbuki yeryüzünün en büyük problemi neyse biz açık gazete olarak ıı, görevimizi sürdürmeye çalışalım bunları vurgulayalım BBC'den, e, Deutsche Welle'den ve Guardian'dan ve Associated Press'ten derlediğimiz haberler. Euronews'dan bir haber var. Etiyopya'dan çöp depolama alanında bir heyelan olmuş. 46 ölü en az. Dehşet verici bir şey. Başkent Addis Ababa yakınlarında bir çöplükte tepe kaymış. Çöplük tepesi kaymış. İnsanların üstüne yıkılmış. Orada yaşıyorlar zaten. Çöplükte yaşıyor insanlar zaten. Şey Etiyopya değil mi? İnsanlığın ortaya çıktığı Afrika'nın tam ortasındaki evet. adres olarak gösterilen, referans noktası olarak gösterilen Etiyopi. İşte evet ona yakın. insanlığın doğduğu yerler buralar. Onlarca kişi enkazdan sağ çıkarılmış ve tedavi altına alınmış. Ama yetkililer sorumlu yani daha fazla atık koymayın dedik, uyardık diyorlar. Ama atık dağını azaltma kararını ertelemiş yetkililer. Başka işleri varmış herhalde. En az 20 ev toprak altında kalmış. Sanırım diyor heyelan sırasında bölgede yaklaşık 150 kişi vardı. Heyelandan bahsediyoruz. Çöp yığınları insanların üzerine çöküyor. Gidiyor. İki, iki, benzer iki toprak kaymasında da daha önce iki kişi ölmüştü. Şimdi artıyor. Ama müjdeyi vermişler yetkililer. Yeni bir çöp depolama kompleksi inşa halinde demişler. Başladık demişler. Nasıl? Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Evet Etiyopya'dan da bu haber. Etiyopya'da da kuraklık var. Yani şey olarak geçmeyelim. Evet. Ee, Doğu Afrika'nın şiddetli kuraklığından etkilenen ülkelerin başında da geliyor Etiyopya. Ve acil yardım çalışmalarının yürütüleceği bir merkezde kurulmuş durumda Şimdiler, e, şimdilerde koordine edilecekmiş bu kuraklık nasıl geçiş, nasıl geçiştiği ee, Oromo, Güney Ulusları ve halkları, Afar ve Somali eyaletlerinde yaşayan kuraklığın etkisi altında olduğu dile getirilen halkları bir şekilde destek olmaya çalışacaklarmış biraz paraya ihtiyaç varmış yani 950 milyon dolara kadar yani 1 milyar bile değil ama 5, 6 milyona yakın 5,6 milyon kişi de acil gıda yardımı işte Etiyopya'da da bu demin e, Birleşmiş Milletler yetkililerinin saydığı ülkeler arasından bahsetmiyoruz. Bu acil durumda olan Yemen, Su, Güney Sudan, Somali ve Nijerya var. Biz Ama, verelim. Yani geçtiğimiz Şubat ayında Erdoğan gitmişti Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Etiyopya'ya. Hatta resmi bir törenle de karşılanmıştı. Somali'ye de gitmişti. Evet. Hatta Etiyopya Cumhurbaşkanı pardon gelmişti buralara kadar. Ee, biz veremiyor muyuz? Türkiye olarak veremez miyiz bir milyar dolarlık bir parayı? Evet. Bütün dünya sağır olurken Bütün dünya susmuşken bu duruma verseniz de Gerçekten büyüklüğünüzü gösterseniz hani Olmaz mı? Etiyopya mı? Somaliye mi? Yani hangisini istiyorlarsa, istiyorlarsa. İslam İşbirliği Teşkilatı'ndan da Zaten öyle bir çağrı gelmiş Biraz önce sözünü ettiğimiz Dört çok acil durumda olan ihtiyaç halinde olan Feci durumda olan ülkeden biri olan Somaliye İslam İşbirliği da Birleşmiş Milletler Dışında çağrıda bulunmuş Bu da yeni şafağın haberi Uluslararası topluma Somali'deki kuraklık nedeniyle acil yardım çağrısı yapmış işte. Doğu Afrika ülkesi insani durum daha fazla kötüleşmeden müdahale etsin demişler. Yani 17 milyondan fazla kişinin hayatı tehlike altında demişler. Cibuti, Eritre, Etiyopya, Kenya, Somali, Güney Sudan, Sudan ve Uganda'da kuraklık var. Yani Afrika'daki sahra altı ülkeleri diye tabir edilen yerde kuraklık artık destan dillere destan olmuş bir vaziyette yani korkunç bir yıkın şeyi ama işte böyle Evet yani ben şey hatırlıyorum Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Etiyopya lideri 15 Temmuz'da beni FaceTime'den görünce rahatlamış açıklamasını hatırlıyorum eğer gerçekten onlar, bu rahatlamanın karşılığını vermek istiyorsanız Türkiye elini cebine atsın ve versin bu parayı 1 milyar dolar hiçbir şey evet milyonlarca insan hayatı karşılığında tabi Evet şimdi birinci kriz noktasını şu şekilde altını çizerek geçelim. Ve ikinci büyük şey geçelim. Çok büyük bir problem daha ortaya çıkmış. Guardian'da çıktı bu haber. Cuma günü dünyanın okyanuslarının küresel ısınmadan dolayı etkilenmesi düşünülenden yüzde on üç daha fazlaymış. Bu videonun... Hayır ısınma doğrudan doğruya hmm. sıcaklığının artması küresel ısınmadan doğru. Şimdi bu çok önemli çünkü küçük gibi görünüyor %13 nedir ki diye düşünülebilir ama gardiena bizzat yazmış araştırmayı yürüten e, iklim bilimcilerden birisi e, John Abraham ve şunu söylüyor e, diyor ki biliyorduk zaten okyanusların daha sıcak olduğunu Okyanuslardaki durum şöyle, iklim değişikliğinin hafızasını okyanuslar tutuyorlar. Yani orada her şeyin binlerce yıl milyonlarca yıl öncekisinden başlayarak her şeyin hafızası tutuluyor. Ve o zaman sürekli olarak okyanus yüzeyindeki ekstra sıcaklık hem bütün hava durumlarını ve iklim durumlarını daha yoğun yağmurlar seller ve daha büyük sıcaklıklar olmasına yol açıyor. 2016 en sıcak yılsa, ondan önceki 2015 ise, ondan önceki de 2014 ise, bunun sebebi aslında okyanuslarda görülebilen bu sıcaklık diyor küresel ısınma ve ayrıca 2015 yılı bir de rekor sayıdaki fırtına, kasırga, kuraklık ve orman yangınları oldu diyor. Bunun da sebebi bu diyor. Yani şöyle bir şey. Yalnız yüzde %13 daha fazla sıcaklığın artışı olduğunu tespit etmekle kalmamışlar. Eee 1900 hızlanıyor. Asıl büyük feci noktalardan bir tanesi doğru. Yani 92'den 1992'den bu yana olan ısınma 1960'tan bu yana görülen ısınmanın iki katıymış mesela bu da çok ağır bir şey neredeyse iki katı diyor ve daha da kötü bir şey var haber var Böyle bunlar teknik açıklama gibi geliyor ama hepimizin bütün canlıların hayatını derinlemesine etkileyecek bir şey 1990'dan bu yana sadece 20 30 yıl bile olmamış 27 yıl değil mi 700 metrenin altındaki derinliklere sıcaklığın geçmeye başlaması sadece 20 yıldır görünüyormuş. Hı. Yani çok vahim bir durumdan bahsediyorlar. Yani Atlas, Atlantik ve Hint Okyanusları yeni yeni ısınmaya başlıyorlarmış. Bunun akıl almayacak kadar büyük sorunlara yol açacağını söylüyorlar. Bu tarz bilgi ve anlayış bize çok önemli şeyler getirecek diyorlar. Kaliforniya'daki bu kuraklık Amerika'ya bakmışlar yani Carolina eyaletleri fırtınalar Louisiana'daki geçen seneki seller ve Houston'daki seller filan diyorlar. Durum da çok normal değil. Yani şey olarak baktığınız zaman okyanusun canlılarına baktığınız açı baktığınız zaman da pek bir normallik göz, göz görünmüyor. Mesela Norveç'te hamile e, balinaların avlanmasıyla alakalı bir e, eleştiri geliyor. Artık hamileleri bir sonraki jenerasyonu öldürmeye başlamışlar. Evet. Şu andaki jenerasyonu öldürdükleri yetmediği gibi Norveçli balıkçıların hamile balinaları doğrudan öldürerek hedef seçerek hatta bir sonraki jenerasyonu da ortadan çıkarmaya başla, gözden çıkarmaya başlamışlar. Niye alıyorlar o balinaları? E, kozmetik endüstrisi için surata, ele, yüzüne bir şeyler sürmek için değil mi? Bir de Japonlara satıyorlar. Onlar yiyor. Onu. Evet. E, peki bu şey? Kapur küpürüyorlar ve bilimsel araştırma diyorlar. Bu, Norveç'te o saygı değer ülke, e, o kadar olur diyor. Apartheid'ten kurtulmuş bir diğer saygı değer ülke de Güney Afrika. O da e, kişi başı iki gergeden boynuzuna izin vermeye e, tasarısını ön plana çıkarmaya başlamış bu arada Bu tartışmayı ön plana Aa, çıkarmış. çıkaracaklar yani Bir bire indirsinler. Uçağa bindiğiniz zaman yanınızda iki tane şey gergeden. Bey, e, beyaz gergeden boynuzuyla. Beyaz gergeden boynuzuyla ülkeden dışarı çıkabilecekmişsiniz. Bunun taslağı üzerine çalışıyorlarmış şimdi. Aferin onlara. Yani bu şeyi okyanusların ısınması tabii bütün dünya çapında bir felaket olacak. Bunu da bu habere de kimse e, hiçbir yerde rastlamıyoruz. Türkiye'de gazetelerde, yerleşik gazetelerde ve radyo ve televizyonlarda filan internet sitelerinde. Ama Scott Pruitt yeni e, başkanı Amerika Birleşik Devletleri'nin en büyük çevre kuruluşunun EPA'nin başkanı ...karbondioksinin... ...küresel ısınmayla filan ilgisi yoktur... ...nereden çıkarıyorsunuz... ...tartışma devam ediyor demiş... ...zaten bütün dağıtıyor... ...bir yandan bu dağılma var... ...böyle de giderken... ...bir üçüncü kriz raporundan da bahsedelim... ...Birleşmiş Milletler raporu... ...Cuma günü çıktı... ...İnsan Hakları Komisyonu... ...Türkiye'de Güneydoğu'da son... ...18 ayda bir buçuk senede yürütülen... ...askeri operasyonlar sırasında yaşanan insan hakları ihlallerinin soruşturulması çağrısında bulundu. BBC Türkçe'de ve Deutsche Welle Türkçe'de ağır Türkiye'ye ağır hak ihlalleri suçlamasından bahsediliyor. Gerçekten inanılmaz fotoğraflar var. Yok olmuş, deliklerden oluşan, duvarları tamamen delik olan evlerden ve uydudan çekilen fotoğraflardan da e, asfalta dönmüş şehir manzaralarından var. Yani eski haliyle yeni hali konmuş. Haziran 2015 ile Temmuz 2016. Yok olmuş. Bitmiş şehirler yani. Bir de böyle tamamen yıkılmış evin içinde oturan küskün çocuk fotoğrafları falan da var. Yani çok ağır bir şey var. Türkiye'de, Güneydoğu'da. E, Ülkede insan haklarının açıkça ve önemli ölçüde hasar görüyor olması gerilimi derinleştirir demiş raportör ve istikrarsızlığa yol açar demiş. Yalnız yani insani problemler değil aynı zamanda toplumsal ve ekonomik sorunlara da yol açacak demiş. 2010, yani aşırı güç kullanımı ağır silahlara başvurulması ve ölümler. Sek, aralarında 800 güvenlik görevlisinin de bulunduğu 2000'e yakın kişi hayatını kaybetmiş deniyor raporda binin üzerinde insanla görüşme yaparak hazırladık diyor raporu 25 sayfalık bir rapor ve e, ağır yıkım öldürme ve birçok diğer ciddi insan hakları ilerlerine ilişkin bulgulara yer veriliyor böyle de bir bir başka krizde Birleşmiş Milletler'in ile ağır hak ihlalleri suçlaması var. Türkiye Sur, Nusaybin ve Cizre'de ağır insan hakları ihlalleriyle şey yapılıyor, mağdurlar, tanıklar ve kurban yakınlarıyla yapılan röportajlarla. Türk hükümetinin kendi sunduğu belgeleri yanı sıra birçok sivil toplumun örgütünün verileri resmi kayıtlar, video, fotoğraf ve ses kayıtlarına dayandı deniyor ayrıntılı bir rapor. Bugün de tamamı yayınlanacak bir başka raporda Venedik Komisyonu Avrupa Birliği'nin 16 Nisan'da referanduma sunulacak anayasa değişikliğini incelemiş sonuç önerilen sistem ülkeyi otoriter ve kişisel rejime götürür. Tek adam rejimine götürür diyor. Anayasa değişikliği kabul edilmesi halinde Türkiye otoriter bir sisteme sürüklenir diye önemli bir rapor vermiş Avrupa Konseyi'nin anayasal danışma organı bu Venedik Komisyonu 1990'da kurulmuştu 27 sene oluyor ve Avrupa genelinde ortak hukuk alanı müşterek hukuk alanı oluşturulması için çalışıyor ve aralarında 47 Avrupa Konseyi devleti üyesi var yani çok büyük bir kuruluş ...Amerika, Brezilya, İsrail... ...Güney Kore, Kırgızistan, Kazakistan... ...vesaire var... E, ...ve e, ayrıca da... ...AHİM, Avrupa Konseyi... ...organları ve Avrupa Birliği tarafından da... ...referans belge olarak... E, ...kullanılıyor. Bugün... ...raporun tamamı, tam metni... ...raporun bugün açıklanacak... ...onun da üzerinde... ...durmalıyız. Evet şimdi bu arayı... Ver, ver, ...verirken de şeyi söyleyelim... ...Türkiye ile... Başta Hollanda olmak üzere Almanya, Danimarka, İsveç, İsviçre e, ve belki Fransa ile bile önemli problemler yaşanıyor. Yani Türkiye'nin Avrupa ülkeleriyle ciddi problemi var ama özellikle Hollanda'da polis müdahalesi oldu. 7 Türk yaralandı, 12 kişi gözaltına alındı. Yaralı polisler de var. Onların üzerinden gideceğiz. Ülke çapında ve Avrupa çapında da Gösteriler, protestolar var. Ciddi bir krizden bahsetmek mümkün. Onun etrafının etraflıca üzerinde duracağız. Açık gaste. strife the place the place is Ireland and as Irish legend had it when the last rose of summer fell when all the young men of Ireland were together to strike a blow for Ireland's freedom and Ireland's liberty there were songs for those that stayed at home and songs for those that went away and all of Ireland, was sad. Oh, Danny boy, the pipes, the pipes are calling from glen to glen and down. summer's gone and all the roses falling it's you, it's you must go and Danny Boy bir İrlanda baladı aslında savaş şarkısı ve bir ağıt gibi bir şey. Senin arkandan ağlayacağım. Yaz bitti. Seni o kadar seviyorum ki Danny çocuk diye bir şarkı Herb Alafonte'yi anmaya devam ediyoruz. 90. yaşını 1 Mart'ta 12 gün önce. İdrak etti, büyük şarkıcı, yazar, pardon oyuncu ve sosyal aktivist. Aynı zamanda yazardı evet, kendi biyografisini de kaleme aldı. Önemli, çok önemli bir kişilik ve çeşitli geçen hafta son çaldığımız şarkılardan bir tanesi Çok Neşeli Oynak, meşhur Havan Agila'ydı, İbranice söyledi. Yahudi şarkısı, şimdi de son derece onun aksine bir balad, savaş baladı o da İrlanda'dan geldi çeşitli ülkelerin halkların müziklerini aynı ustalıkla söyleyen önemli bir figür Belafonte evet Açık Radyo'dasınız Açık Gazetesi onun. ve saat 8.45 devam ediyoruz şimdi büyük bir başka krize geçelim Hollanda'yla nasıl başladı ee, yani Almanya ile başlamıştı aslında diğer e, Almanya'ya gitmesine gidecek mi gitmeyecek mi tartışmaları vardı bakanların salon iptal edilecek mi edilmeyecek mi aynı şekilde tartışıldı konuşmana yapılacağı salon e, iptal edildi salonun izni e, ardından otel rezervasyonları uçuş deklarasyonları uçuş izinleri iptal edildi en son işte bu bakanlar aracılığıyla yaşanmış Aile ve Sosyal İlişkiler Bakanı'nın yaşamış olduğu, içine girmiş olduğu bir krizden bahsediyoruz. Evet, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Sosyal. Betül Sayan Kaya sonuçta Hı. Almanya'dan Hollanda'ya karayoluyla geçmeye çalışıyordu. Çok gerçekten diplomasi tarihine geçecek kadar tuhaf istisnai durumlar da oldu. Yani mesela e, polis engelledi Rotterdam konsolosluğuna girmesini yani 300 metre gibi bir şeyde kalan karayoluyla geçerek oraya girmeye çalışan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı e, Kaya'nın sınır dışı edilmesi oldu. Arabadan da çıkmamış e, korumalarıyla beraber. Hatta ilginç şeyler var. E, Dutch News'a baktım ben. Hmm. Hollanda. E, haber sitesi e, polisi aldatmak için Hollanda polisini aldatmak için e, sahte konvoylar da düzenlenmiş oradan Rotterdam'da baya bir gerilla operasyonu gibi bir şey düzenlemişler fakat Hollanda polisi e, bunu fark etmiş anladığım kadarıyla ve arabadan çıkması için fakat saatlerce arabada kalmış Betül Kaya ...Metur Sayan ...kilitli tutmuş... ...onun üzerine e, arabaların kilitli olduğunu görünce... ...polis çekici getirmeye karar vermiş... Hmm. ...vinç getirmiyor... Böyle ...son derece tuhaf gelişmeler bunlar... ...nedir... E, ...şey yapılacak... ...referandum için bir toplantıda konuşacak... ...propaganda... ...toplantısı yapacak... Ee, ama e, onun üzerine açmak zorunda kalmış kilidi ve korumalarıyla beraber sınır dışı edilmiş Almanya'ya geri gönderilmiş istenmeyen yabancı statüsünde. Ee, bu Hollanda Başbakanı Mark de cumartesi gecesi yaptığı açıklamada bu ziyaretin sorumsuzca bir harekete olarak sınıflandırıldığını ve daha önce Türk Konsolosluğundaki referandum etkinliğinin istenmediğinin tebliğ edildiğini kaydetmiş ve bu Hollanda'nın en yaygın televizyon kanalı NOS'ta yapılan açıklamada Bakan Kaya buna rağmen ziyaretini gerçekleştirmeye çalıştı diyor. Ama konsolosluğun bulunduğu sokaklar kapatıldı, Rotterdam'dan Türk konsolosluğuna gelen bakan ve yanındaki heyet uzun süre görüşmeler sonucunda eskort eşliğinde, polis eskortu Almanya sınırına ulaştırıldığı bildirildi. Evet aynı zamanda bu Rotterdam Başkonsolosluğu önünde e, Türk nüfusunun en fazla yoğunlaştı, en yoğun olduğu bölge olan Rotterdam'daki konsolosluğun önünde protesto gösterileri de vardı, destek amacıyla yapılan. Ardından da Hollanda polisi tarafından oldukça sert bir şekilde müdahale polis şiddeti oldu. Oradaki de polis şiddeti bir yandan polis köpekleriyle coplarla beraber evet. insanların üzerine saldırılması durumu gerçekleşti. Ee, o anı yaşayanlar şöyle anlatıyor Vatan Gazetesi'nden aktarıldığı üzere. Hollanda polisi güçleri bize saldırıncaya kadar çok güzel bir akşam geçiriyorduk demiş. Ailesiyle birlikte Bakan Kaya'nın yanında olmak için konsolosluğun önüne gidenlerden biri olan Kurt. Ne Kurt? Şeyin Kurt. Polisler bir anda saldırmaya başladı. Joblarla vurdu. Job darbesiydikten sonra yere düştüm. Ben yerdeyken Hollanda polisi köpeğe tut komutunu vermiş. Ama şey e, Dutch tut ne demek onu bilmiyorum yazmamış burada. İlk olarak polisler jobla abime vurdular. Yere yıkıldı. Yerdeyken gözleri açıklama ama bayılmış gibi gözüküyordu. Çünkü sorularımıza cevap vermiyordu. Abimle birlikte yan yana 20 dakika boyunca kanlar içinde kaldık diye anlatmış yaşadıklarını. Gözaltına alınacağız dediğini söylemiş Kurt. Daha Hı. sonra sağlık görevlileri gelip durumları ağır olan olanları almışlar. Hastaneye götürme teklif etmişler. Ee, onlar hastane hastaneye gitmişler galiba. <gülüyor> evet çok karmaşık bir yani şimdiye kadar eşine pek rastlanmamış diplomasi tarihinde de çok sık rastlanmayan şeyler. İki NATO üyesi olan aralarındaki ticaret hacmi de büyük miktarda olan bir, yani Hollanda ile Türkiye arasındaki ticaret hacmi belki de Avrupa'daki en yüksek olanlardan bir tanesi son baktığımızda da 6,1 milyar dolarlık bir ticaret hacmi varmış. Ona bir şey olmayacak diye garanti veriliyor bakanlar tarafından. Öte yandan takvim gibi gazeteler hoşlandı diye manşetler atmışlar. Yani son derece e, alışılmamış diyeyim. Alışılmamış. Mesela oradakilerden bir tanesinde ses görüntülerini kendi çektikleri görüntülerde var. O <gülüyor> ee, bu protesto gösterileri sırasında vatandaşlardan bir tanesi Hollanda polisine gel vur hadi bize vur diye tepki göstermiş. Var onun sesi. sesi var mı? Var. Sesi. O, çok ufak bir anlatayım. Bunun üzerine yanındaki kişi de abi dur bizi içeri atacaklar derken protestocu bunun üzerine ne atacaklar burası Türkiye mi diye sormuş. Ya, Bence günü sözü yapalım. Ya bundan daha büyük bir çelişki Kolay kolay bulmak mümkün değil Herkes diye biliyoruz ama her zaman e, Türkiye e, böylesine ilginç çelişkileri barında barındırmakla maruf bir ülke deyip geçeyim böyle bir ukalacı laf edeyim ve şimdi kulak verelim. evet bu yani hapse atarlar daha ileri gitme diyen göstericiye gösterici de ne, ne yapacaklar burası Türkiye mi diyor orada içeri alıyor gerçekten de öyle bir çelişkinin bir başka tarafını da bugünkü Cumhuriyet gazetesinden görmek mümkün. Bir yandan protestoya sert müdahale olurken Roterdam'da başkonsolosluğuna gitmemesine izin verilmemesine gitmesine izin verilmemesi üzerine Bakan Kaya'nın konsosu önüne gelen Türkiyelilere köpekler ve atlı polislerle sert müdahale var. Ee, şeyde de öte yandan da AKP referandumda hayır kararı alan eski siyasi arkadaşı Saadet Partisi'ne salon ve konuşma yasağı getirmiş. Bir çelişki de burada mesela. Parti adına aktif hayır kampanyasını yürüten Anadolu Gençlik Derneği'nin daha önce planladığı etkinlikler her yerde, Türkiye'nin her yerinde valilik ve kaymakamlıklarca üst üste iptal edilmiş. Bedelini ödeteceğiz. Bu bu bu laf, bedelini ödeteceğiz lafı hem Adalet ve Kalkınma Partisi hem Cumhurbaşkanı hem de şey tarafından gerçekleştiriliyor. Saadet Partisi de söylemiş. Yani Recep Aktağ'ın Erbakan mezardan çıksa SP'lileri, Saadet Partilileri tekme tokat döver sözleri bize olan öfkelerinin en şiddetli ifadesi yorumunu yapmışlar. Ama e, AKP'liler bize herkes hayır diyebilirdi ama siz yapmayacaktınız. Bedelini ödeteceğiz mesajı veriyorlar. Evet. ...olmaz bu diyorlar... ...bu bedel ödetme mevzusunu ben dün sabah itibariyle... ...haberlere baktığım zaman epey bir korkuyla öğrendim... ...ki bu haberi okuduğum zaman hemen yan tarafında... ...Rotterdam'daki konsolosluğun olmasa da... ...Türkiye'deki Hollanda konsolosluğunun... ...İstanbul'daki Beyoğlu'ndaki konsolosluğun... ...tepesindeki bayrağın çekilme... ...haberi vardı... ...Hollanda bayrağını indirilip... ...yerine Türk bayrağının çekilmesi haberi vardı onda sesi var galiba. Evet. Çok son derece önemli bir durum. Korku da. verici. Yani bir, bir ülkenin şeyi değil mi orası? Toprağı değil mi? Zaten kendisi söylüyordu Cumhurbaşkanı Rotterdam'daki konsolosluk bizim ülkemizin bizim, toprağı bizim toprağımıza tecavüz ettiler diyordu. Şimdi aynı tecavüz benzeri bir tecavüz diyeyim. Ne oluyor şimdi? Mesela Rotterdam şey e Hollanda Büyükelçiliği'nin binasında Türk bayrağı çekildiği zaman e Türk toprağı mı oluyor orası? Bedel bundan mı? Evet. Bu mu bedel? bilmiyorum kendileri Onu... çekmiş deniliyor böyle açıklamalar yani, da yapılıyor şimdi bir kulak verelim yani bir binadan çatıdan çatıya geçen bir kişi Rabia işareti yapıyor ve Allahu Ekber diye tekbir getiriyor şeylerde aferin seyredenler de bravo ne kadar kahraman filan diye yorum yapıyorlar evet. önce ona bir kulak verelim Yürüyüş mu? Allah ne llo, bu kimdir bu Allah ne llo, Allah'ım kaderimdir, Allah'ım eksandır. Allah ne llo, <Gülüyor> evet kurban olayım diye sevgi gösteriyle karşılaşıyor. Bir genç görülüyor iyice görüntüde bayrağı çekiyor. Hollanda bayrağını indiriyor. O görülmüyor resimde. Türk bayrağının çekildiği görülüyor. Ondan sonra da Rabia işareti yaparak Allah-u diye bağırıyor. Şimdi burada son derece ilginç olan şey şu. Bana göre yani ee, birkaç tane ilginç noktası var. Ee, El Cezire e, Türk mesela şöyle veriyor haberi. Hollanda'nın Türkiye temsilcilikleri önünde protesto diyor. Ee, İstanbul'daki baş konsolosluk binasında Türk bayrağı göndere çekildi. Şimdi bu, Bunun protesto olarak nitelenmesi e, çok e, tartışma götürür bir şey. Bu baya e, bir Provokasyon çünkü bir başka yabancı yani bütün adalet ve kalkınma partilerin yetkililerin cumhurbaşkanının ve başbakanın da kabul edeceği gibi bir provokasyon var burada. Evet. Yani aynı şeyi Rotterdam'daki konsolosluk yapsa, Türk bayrağını indirip Hollanda bayrağı atsalar, ya yani akıl almaz bir şey olurdu. Fakat. Nasıl atom bombası gerçekten atılırdı? Al Jazira Türk nasıl vermiş? Kısa süre sonra diyor bir kere ne demek kısa süre yarım saat sonradan bahsediyorsun buna kısa süre sonra demiş Türk bayrağı indirilerek yerine Hollanda bayrağı göndere çekildi ama daha önemlisi kim çekmiş kaynaklar diyor Cumhurbaşkanlığı kaynakları adı verilmiyor ama Cumhurbaşkanlığı kaynakları diye belirsiz bir ibare var. İkinci bayrağı mı yoksa birinci bayraktan bahsediyorsunuz? Birinci bayraktan evet. yani. Ilk Türk bayrağından. Türk bayrağının Hollanda dikilmesi olduğunu. gün konsolosuna Türk bayrağı dikiliyor? İstanbul'da Hollanda Başkonsolosluğu'nda göndere Türk bayrağı çekilmesi... Bu, ...buraya dikkat ve dinlersen sevinirim... ...konsolosluk yetkililerinin tamamen kendi inisiyatifleriyle gerçekleştirilmiştir. Ne demiş? Konsolosluk yetkilileri elinizi Rabia işareti yapıp... ...Allahühekber nidalarıyla gelin bizim konsolosluğumuzun tepesindeki Hollanda bayrağını çekip... ...Türk bayrağı nasıl mı demiş? Hayır, bence öyle değil. İçeriden konsolosluk yetkilileri... Hadi çıkıyoruz demişler. Birisi çıkmış. Çalışanı o, öyle anlıyorum ben. Konsolosluk yetkililerinin tamamen kendi inisiyatifleriyle çık Türk bayrağını as ve allah Ekber de Rabia işareti yap demiş. Ve kaynaklar diyor El-Cezire Türk'ten okuyorum. Dışarıdan birinin konsolosluğa girip bayrağı değiştirmenin değiştirmesinin söz konusu olmadığını belirtiliyor. Ama görüntüde görüyoruz. Yani mevlu, Dışarıdan geliyor. Mevlüt Çavuşoğlu'nun bir e, lafı vardı dün Fransa'da söylediği. Bunlar ne kullanıyorlar ne yiyip içiyorlar bilmiyorum ama gerçekten sınırı aşmışlar. Ben de aynı şeyi söylüyorum. Gerçekten e, sınırı aşılmış durumda. Nasıl bir görüntü? Herkesin gözü önünde gerçekleşen bir olaydan bahsediyorsunuz. Bir gerçeklik var gözün önünde meydana gelen. Ve diyorsunuz ki kendi Hollanda konsolosluğu görevlileri Rabia işareti yaparak Hollanda bayrağını indirdiler, Türk bayrağı diktiler. El Türk gibi Sabah aynı şey diyor. Anadolu Ajansı da aynı şeyi söylüyor. Aynı hal, bak diyor ki bu arada bu da güzel yani. Bu protesto gösterileri yapılırken dikkat buraya da dikkat çekmek isterim. Bu arada konsolosluk binasının çatısındaki Hollanda bayrağının yerine Türk bayrağı asıldığı görüldü. Görülmüş. Türk bayrağının Konsolosluk binası içerisindeki bir kişi tarafından asıldığı öğrenildi. Anadolu Ajansı bunu hemen öğrenmiş. O sırada, o arada öğrenmiş. Bayrağın dışarıdan hiçbir müdahaleyle değiştirilmesinin, pardon hiç yok, dışarıdan bir müdahaleyle değiştirilmesinin mümkün olmadığı kaydedilmiş. Ama görüyoruz bunu Anadolu Ajansı devletin resmi şeyi veriyor. Bu bile gerçekten utanç verici bir şey değil mi? Yani ülkenizdeki bir, başka bir ülkenin konsolosluğunu kendi bayrağına indirip başka bir ülkenin bayrağını çektirebilecek kadar korku verici bir noktaya getirmek bile gerçekten ürkütücü değil mi? Aynen. Hikmet Faruk Başer Doğru olsa de, bile imzalı haber. Anadolu Ajansı haberi, muhabiri. Buna böyle... provokasyon deniliyor. Olayın gerçekten, yani de bunu şey için mi yapmışlar? Hollanda provokasyona getirmek için mi yapmış? Evet. Öyle, öyle mi düşünmek öyle, lazım? Komple teorizm yapmak lazım. Evet. Hollanda bilerek yaptı bunu. Tamam, tamam. Şimdi anladım. Bina içerisinden biri tarafından indirile. Ya Anadolu Ajansının videosuna özellikle baktım. Alt yazısı şöyle: Videoyu veriyor ve altında şu yazıyor: Bina içerisinden biri tarafından indirilerek yerine Türk bayrağı çekildi. Yaklaşık yarım saat sonra söz konusu yere tekrar Hollanda bayrağı asıldı. Anladım. Ben bunu Sabah Gazetesi'nden okuduğum için bu yorumu daha doğrusu. Onlar da Cumhuriyet Gazetesi'ne yüklenmişler bu haber üzerinden. Cumhuriyet Gazetesi internet Sitesi'nde bu olayı tırnak içinde Hollanda bayrağı indirildi. Tekbir getirerek... ...Türk bayrağı göndere çektiler başlığıyla duyurmuş... ...ki öyle, öyle oldu. Yani, kendileri de gösteriyorlar aynı şeyi. Bunu bir provokasyon olarak nitelendirmiş ama... ...asıl provokasyon galiba Hollanda konsolosluğunu... ...kendisi bilerek bu işi i̇şte yaptığından. Tabii içeriden, Anladım. içeriden Hollandalı biri geliyor... ...Türk bayrağı asıyor... ...Rabia işareti yapıyor. Sonra aşağı iniyor. Aşağı bir yarım aşağı saat sonra tekrar yukarı çıkıp... ...şey yapıyor. Evet. Bakın görüyorsunuz değil mi? İşte bunların hepsi böyle şey... ...çeşitli istihbarat örgütlerinin yaptığı planlı olaylar. Bunu da protesto etmek için işte... Ee, son olarak bir ses daha verelim. Bakanın e, ilginç açıklamalarını da daha sonra, 9.30'dan sonra veririz. Ee, Adalet ve Kalkınma Partisi, AK Parti gençlik kolları üyeleri İzmit'te Antik Kapı restoranda bir toplantı öncesi Hollanda'yı protesto etmişler. Faşist Hollanda ve Faşist Rutte yazılı dövizler açmış grup ve ne yapmışlar? Portakal sıkmışlar, portakal bıçaklamışlar, yani sıkıp suyunu içmiş. Ya hayır, yere sıkıyorlar koku portakal. Nimet ya o, yani bizde, bunu bizden daha iyi bilmeleri lazım, benden daha iyi bilmeleri lazım. Bıçaklamak ayrı hikaye, ayrıldından onu sıkıp yere sıkmak ayrı hikaye. Yani sırf böyle popülizm yapacakları uğruna milyonlarca aç insan varken portakal suyuna geliyorlar, yere sıkıyorlar. O da ayrı bir hikaye. Nedir? Nedir portakal? Bilim oranjdan geliyor galiba, değil mi? Ya, Guillaume dorange evet. Ee, yani Hollanda'nın simgesi portakal renkliler diye de futbol takımına <gülüyor> milli takımda portakal rengi giyer ya. O dilde Samsun'da Hollanda bayrağı yerine Fransız bayrağı yakmışlar onu biliyor musun? Yanlışlıkla mı? Yanlışlıkla mı? Artık bilerek e. mi başka bir mesaj mı vermeye çalışıyor? Olabilir değil mi? O bayrağı çekenler her, her şey mümkün. Fransa'ya da bir mesaj vermek istiyor olabilirler. Ona da bakalım. Biz bu vesileyle biliyorsunuz Hollandalılar portakal olarak azlandırılırlar. Biz kendilerine diyoruz ki sizi önce sıkar sonra içeriz. Evet içeceğiz arkadaşlar. Biz içeceğiz. Bravo, bravo. <gülüyor> önce sıkar sonra içeriz diyor. Ama bir de önce bıçaklar. ...sonrası ve içeriz demiyor değil mi? Evet her şey zaten bundan... Halbuki bıçaklama da var. Bıçaklamışlar yani. 1000 yıl önce Malazgirt Ovası'nda... ...iki ordunun karşı karşıya gelmesiyle başlamış. Hollanda ordusuyla galiba Türk... E, ...orduları 1071'de... ...karşı karşıya gelmişler. O günden bugüne... ...bir şey varmış arada kin, nefret. Yok ya 400 küsur yıllık... ...müthiş bir dostluk hatırlıyorum ben ama... ...olmamış. Maltepe Üniversitesi de... ...harekete geçmiş yalnız... Hı. Ve Hollanda ile olan Erasmus ve Exchange anlaşmalarını iptal edeceğiz diye Bizzat rektör e-mail atmış. Hollanda ile olan tüm Erasmus ve Exchange anlaşmalarını iptal ediyoruz Artık Hollanda yani. düşünsün. Ve AKP'nin ya da AK Parti'nin trolleri Hollanda polisine Mehtar Marşı dinletmek istemişler. Evet dinletmişler de öyle deme. Rotterdam'da polisine değil Rotterdam polisine. Rotterdam polis department araması yapmışlar Google'da. Çıkan sonucu da Rotterdam'daki polis merkezi zanneden troller New York'ta bir emniyet müdürlüğünü aramış ve dinletmişler. Bu da ilginç olmuş. E, malum aliniz herkes bilir. Hollanda'dan satın almışlardı New York'u. New Amsterdam. Evet New Amsterdam'da adı da New York değildi önce küçük bir paraya satın almışlardı vakti zamanında Amerikalılar hala falan oradan kalma o isimler işte o Rotterdam oradan kalma tabi ama maalesef bu ufak bir hata olmuş olur o kadar olur o kadar portakal o portakal orada kal Açık, Açık Gazete Ali Bilge ile Ekonomi Politik Günaydın Ali Bey. Günaydın Ömer Bey. Günaydın Can. Herkese. Günaydın Merhaba. Evet gerçekten Merhaba. yoğun haftalardan bir diğerine de girdik. Her bakımdan kriz var dünyada. Yani dünyanın en büyük insani krizinin olduğunu da Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Yardımcısı açıkladı. Dört ülkede en az 20 milyondan fazla insan açlık ve kıtlık şey içinde. Bir yandan da dünyanın okyanusları da beklenenden çok daha hızlı bir şekilde ısınıyormuş. Bunun da çok büyük %13 daha hızlı ısınıyormuş ve artarak ısınıyormuş. Bu da ortaya çıktı. Bu da çok büyük bir fırtına seller ve kuraklık ve yangınlara yol açacak deniyor. Üçüncüsü de Türkiye yani Güneydoğu raporu var Türkiye'nin Birleşmiş Milletler'inden. Güneydoğu'daki 18 ayda yaşanan ölüm ve yıkımlar raporu. Bir de bugün açıklanacak tamamı Benedict Komisyonundan Türkiye'de otoriterizm uyarısı var. Otoriter tek kişi rejimi, tehlikeli tek adam rejimi deniyor. Tabii Hollanda başta olmak üzere Avrupa ülkeleriyle de büyük bir kriz var. Evet. Ne yapalım <gülüyor> evet. Yani nereden bakacağımızı bilemiyoruz Ama herhalde Hollanda ile biraz başlayalım Sonra devam ederiz evet. isterseniz ee... bir de bir cümleyle 12 Mart'ın yıl dönümünü Aa, Evet Aslında 12 Mart'ı bir cümleyle özetlemek Pek mümkün değil ama 12 Mart'ın giderken ee, Dıştır Bakılı olan İhsan Çağır Çağırlı e, 975'te İsmail Cem gazeteci İsmail Cem'e sonra politikacı İsmail Cem'e Onun da alınalım, Verdiği bir röportajda e, sarf ettiği bir cümle var 12 Mart'ın arkasında e, CIA vardır ABD vardır Ve de Haşhaş vardır diyor e, Hatırlayalım 12 Mart'ın öncesi Evet 12 Mart'ın öncesinde e, Türkiye'de zaten 12 Mart rejiminin ilk uygulaması Haşhaş ekiminin yani 5000 yıldan beri Anadolu topraklarında yapılan Haşhaş ekiminin yasaklanması, yasaklanması oldu. Yasaklanmasıydı evet. Bunun altını özellikle yani narko kapitalizmle bağlantısını 12 Mart'ın e, görmeden e, 12 Mart'ı açıklamak pek mümkün değil ve siyaya bağlantısını görmeden mümkün değil. Yani anayasa değişikliklerinden falan önce haşhaş ekimi yasaklandı Türkiye'de ve ekim daha sonra Ecevit Hükümeti döneminde birinci Ecevit e, Hükümetlerinde haşhaş ekiminin e, belirli illerde tekrar başlatılmasının bedeli de çok ciddi ödedilmiştir e, Bülent Ecevit Ebe Partisi'ne de. B70'li yıllardaki o süreçte bunun bir şey yapmak lazım. 2 Mart'la ilgili meselelere baktığımızda haşhaş meselesinin birinci faktör olduğunu görmek lazım ki çok ilginçtir. O kısa bir süre sonra birkaç yıl sonra ikinci MC döneminde Beka Vadisi'nde haşhaş üretimi yapılıyor diye o dönem Türkiye istihbaratı ve ABD istihbaratı Suriye'ye başvurmuştu. Ve Suriye hükümeti 30 bin kişilik bir orduyla e, asıl ede Filistin kamplarını ortadan kaldırmaktı. Ve Haçlı şekimine o zaman Türkiye <gülüyor> o Filistin'e girilmesine de e, onay vermişti. E, i̇zin verilmesi üzerine Ecevit'e çok yüklenmişlerdi o dönemde. Ve ona yüklenenlerden biri de e, Albay Türk İş MHP ve ülkücülerin başıydı. E, diyordu ki Amerika'ya nasıl meydan okuyabilirsiniz siz? E, bu, bu akılsızlıktır. Haşhaş -haş hekimi konusunda ABD ile cedil müzakerelere girip e, yasağın devamı için yakın bir işbirliği kurulmalıdır. E, 17 Temmuz 1974. Yani e, 12 Mark'ın bu CIA ve Haşhaş bağlantı meselesi görmek lazım. Meclun Mar'ta giden yolda e, bugünün ve dünyada otoriter rejimlere giderken e, ki provokasyonları dikkat çekmek istiyorum. Yani özellikle e, kundaklanan e, AKM, e, Atatürk Kültür, Kültür Merkezi, Merkezi'nin yanması ve bunun solcuların üzerine atılması sonra. Ve sonra ama. tamamen çıktı ve bunun bir kontrolü gerilip faaliyeti olduğu darbeye giden yolda döşenen Hı. Kaldırım taşlarından bir tanesi. Aynı zamanda Marmara gemisinin yakılması gibi pek çok aslında e, provokasyon e, kontrol gerilla faaliyeti olarak. Kontrol gerilla ile ilgili e, tanım e, bir kontrol gerilla olgusunu biz 12 Mart'ta ilk defa tanık olduk. İsmini koyamadığımız e, bu faaliyeti daha sonra 1978'lerde e, CHP senatörü Niyazi Yunusad'ın meclis bir önergesiyle ve o konuda Genel e, Genelkurmay Başkanı Semih Zancar'dan cindi e, bilgiler üzerine daha sonra da bu basına sıçramıştı ama kontrol geriyle faaliyetin e, şahikası 12 Mart'ta oldu Bey Köşkü ve bir tane daha bir, bir, bir, bir köşk vardı İstanbul'da burada binlerce insan işkenceden geçirildi aslında sistematik işkence ve kurumsallaşmış işkencenin 12 Mart'ta giden yolda ve 12 Mart'ta gerçekten e, talimatlarla yani bu e, kontrol gelir de faaliyettir 1970 yılından itibaren Türkiye'de ki o dönemde bu faaliyetin içerisinde en önemli unsurlarından biri Türkiye'deki faşist hareketin lideri Albay Türkçedir. E, o dönemdeki o, o faaliyet içinde bulunan insanların darbelerde önemli rol oynayan komutanlar olduklarını şahit oluruz. E, bu <gülüyor> 12 Mart'ta binlerce insan, şunu da bu arada belirtmekte fayda var. Bizim 12 Mart'ta kaç kişi tutuklandı, kaç kişi gözaltına alındı, ölenlerin sayısı, idamları biliyoruz. İşte belli katliamları biliyoruz. Kızıldere katliamı, Nurhak katliamı gibi. Ayrıca bazı video olayları, Erhan olayı, video olayları falan biliyoruz ama toplam bir bilanço vermek biraz zor. Yani şu anda maalesef Türkiye'de sosyal bilimcilerin eksikliği bu. 74 ile ilgili bile yani onun üzerinden edelim deseniz bile rakamları kesin böyle çok ulaşamıyorsunuz. 12 Mart aslında Türkiye'de yükselen işçi sınıf hareketi var. Yani DİSK'i 15-16 Haziran'ı not etmek lazım 2 Mart'ı açıklamak için o zamanki Türkiye sermayesinin Batı emperyalizmiyle olan ilişkine bakmak gerekiyor ve soğuk savaşta olduğumuzu görmek gerekiyor ve soğuk savaş dinamikleri içerisinde Türkiye'de bir sol sosyalist hareketin e, gelişmesine tahammül edilmediği bir dünya ikliminin olduğunu ve Türkiye'de de onun uzantısı iktidar güçlerinin ve asıl iktidar gücü olan TSK'nın, TSK'nın komünizmle mücadelede özdeşleştiğinin, doğal başkanının, genelkurmay başkanı olduğunun, ve komünizmle mücadele derneğinin finansmanının, ee, Birleşik Devletler ve siyahi tarafından verildiğini, Pentagon tarafından verildiğini altını çizmek gerekiyor. Ve bu, bu günümüze bir not çıkarmada bulunsak bulmamız gerekiyorsa da bu Mücadele Derneği'nin Erzurum Şubay Başkanı'nın da Fethullah Gülen olduğunu altını çizmek gerekiyor. Ee, 12 Mart açısından e, bakılması gereken bu gençlik hareketi e, muazzam gelişmiş, işçi hareketi gelişmiş, sol sosyalist hareket gelişmiş. Hala Türkiye Sosyalist Hareketi'nin 100 yıllık tarihine baktığında en büyük başarı olarak 65-69 parlamento deneyimi var Türkiye İşçi Partisi'nin. Bunun altını çizmek gerekiyor ve 12 Mart'ın temelde ilk şeyi legal sosyalist hareketin kapatılması. Diskin ki binlere ulaşan ve toplumsal muhalefeti muazzam örgüt yani bir sosyalist işçi hareketi, sendikalizmin olduğunu <gülüyor> sendikal hareketinin olduğunu görmek gerekiyor. Dev genci görmek gerekiyor. Muazzam bir gençlik hareketi ve e, dünyada da yükselen 68 dinamiği üzerinden bir sol e, a, a, atmosferi görmek gerekiyor. E, aynı zamanda 12 Mart'a giden yolda e, 9 Mart e, bir hareketi tırnak içinde sol e, bir darbe girişiminin e, akameti uğradığını e, altını çizmek gerekiyor. E, ve 12 Mart'la e, Türkiye'de e, yani haşhaş ekimi yasaklandı. Hemen sonrasında 61 Anayasası'nın sunduğu imkanları daraltan o demokrasi havasını e, ortadan kaldıran Anayasa değişikliklerine gidilerek budandığını e, şahit olmamız gerekiyor. E, temelde de gerçekten e, sosyal demokrasi ki Burada Bülent Ecevit'in 1970'li yılların, 60'ların sonunda CHP e, eksenini, Tortalı'nın e, solu de sosyal demokrasiye, demokratik sol e, harekete taşıması, sosyalist hareketlerin gelişmesi, işçi sınıfı ve gençlik dinamizminin muazzam yükselmesi, bunun karşısında Demirel ve Sağ'ın geliştirdiği özellikle paramiliter güçlerin oluşturulması gibi ve dini ögelerin kullanıldığı ve milliyetçi kullanıldığı kullandığı Türk-İslam sentezi diye daha sonra ulaşılabilecek tezlerin yoğunlaştırıldığı bir kutuplaşmanın yaratıldı bir ortama işaret evet, etmek gerekiyor. Evet, çok önemli bir darbe ve dönem aslında pek çok sizin de gayet öz, özetlediğiniz gibi gayet iyi. Fakat dünkü 12 Mart tarihli gazetelerde ve televizyon haberlerinde pek bakmadım ama zannetmiyorum olduğunu hiç böyle bir şeyden bahsedilmiyor. 12 Mart Türkiye'nin gündemine hiçbir zaman giremeyecek galiba tarihsel olarak da. Ama e, yani yeni genç nesiller açısından bu e, bilinmiyor gerçek bilin yani ama o kadar çok darbe ve darbe girişimi olan bir ülke değil ki e, bunları e, her her mevsime bir darbe düşüyor neredeyse e, ve darbe girişimi düşüyor dolayısıyla bunları hatırlamak elbette gerekli hatırlamaya. Bir zincir oluşturuyor yani Türkiye tarihi, bir darbeler tarihi, kanlı bir tarihi, suikastlar tarihi hala içinde bulunduğumuz ama 12 Mart e, pek çok ilklerin başlangıcıdır. E, bu anlamda yani içinde e, bulunduğumuz günlere de ışık tutar e, yanları var böyle böylesine basının görmezden gelmesi unutması e, akıllara sığmaz ama neler yaşıyoruz? Gerçekten e, kanıt zaman ortamına girmiş bulunuyoruz. Evet. E, 12 Mart'ı en ağır yaşayan şeylerden biri Cumhuriyet gazetesi ve e, baş yazarı İlhan Selçuk'cu Cumhuriyet gazetesi yazarlarıdır de görüldüğü gibi ama e, durum bu. Evet. 12 Mart'ta isterseniz burada keselim. Keselim lütfen. Yani yani gerçekten uzun bir e, şeyimiz var. E, şimdi e, ben e, Almanya'dan sonra Hollanda, e, Türkiye. E, Şöyle bir şey kurum, kurmak istiyorum yani e, bir kere e, Suriye'de son genelkurmay başkanları toplantısı oldu. E, genelkurmay başkanları toplantısı, üç genelkurmay başkanı toplantı ve toplantı hakkında bilgi sahibi değil. Değil mi bir açıklama falan gelmedi. Hayır. E, i̇ki süper gücün genelkurmay başkanları bir çömez gücün e, genelkurmay başkanıyla birlikte e, toplandılar. Vakbından apar topar bir vaziyette neredeyse Putinle görüşmeye gitti ee, Erdoğan e, tamamen iç e, meseleleri, dış meselelerle içselleştiren bir e, politika sergiliyor yani Suriye'nin getirisi Suriye'de işte nereye kadar sürekli bir, bir mitin ve TSK'nın kontrolünde bir özgür Suriye ordusunu ve kendi ordumuz gidiyor orada savaşıyor yani bu Üç aydır oradayız. yüze yakın insan şehit oldu, işte yaralılar var ve Membiç'te bir duraksam oluyor. Yani Türkiye'ye, Suriye'de iktidarı bugüne kadar getirebileceklerinin dışında bir el ilave ek etkiliyor. Yani milliyetçi ve muhafazakar dünyayı etkileyecek işte şurayı da girdik. E de gizim, Memiş'te durma. Yani daha ötesine gidememe durumuyla karşı karşıya kalan iktidar yani çünkü Suriye meselesini içe tahvil getiri olarak tahvil edendik. Erdoğan ve AKP iktidarı ile karşı karşıyayız başından beri. Dolayısıyla Hollanda meselesi içe tahvil edilme sınırlarına yaklaşmış Suriye meselesinden sonra ilaç gibi geldi denilebilir Türkiye açısından Erdoğan açısından. Gerçekte meseleye bakarsak iki taraf, yani zaten Türkiye'nin Soğukkanlılık diye bir problemi e, o, yok yani Erdoğan ve iktidarının e, diplomatik refleksleri kalmamış bir iktidar var. Dip, diplomatik nezaket de yok ülkemizin e, dış siyasetinde. E, dolayısıyla buradan karşı tarafın meseleyi idare etme, e, yönetme e, hususlarının da e, felç olduğunu görüyoruz. E, özellikle o görüntüler belki bir provokatif yani o görüntülerin yaratılması istenmiş olabilir. Ama bunu içeriye tahvil edeceği maaşikar olan iktidar açısından ve Türkiye'de yaşananlara üst üste koyduğumuzda daha soğukkanlı yönetilebilir denilebilir. Bu arada geçen hafta gelen bir ileti de inceledim. Yani bilmiyorum siz bu konu sizin geldi mi? Bizim seçimlerin usulünü düzenleyen bir kanunumuz var. Bu kanun seçimlerin temel hükümleri ve seçmen kütüpleri hakkında kanun. 198 sayılı kanun. Bu kanunun 2008 yılında değiştirilen bir 94. maddesi var. 94. maddesini izinizde 3 madde okuyabilir miyiz? Lütfen tabii biz de, e A. Söylememiştik zaten bunu. Burada diyor ki dikkatli bir hukukçu arkadaşım göndermiş. Sonra biraz yayıldı sosyal medyada. E, 94'e A maddesi yurtdışı seçmenler birincisi A'ya bir. Milletvekili yurtdışı seçmenler milletvekili genel seçim cumhurbaşkanı seçim valk oylamasına oy verebilirler. İki, yurt dışı seçmenler sadece seçime katılan siyasi partilere oy verebilirler. Üç, bu can nokta. Yurt dışında ve yurt dışı temsilciliklerde seçim propagandası yapılamaz. Yasak. Yasak. Evet. Hani bunu biraz mi? sordum soruşturdum. Hatta bekledim CHP'den bir şey gelsin. Yani, e, falan. E, yani başka daha sonra hani bu değiştirildi mi diye baktım. Bizim kendi seçim usulü düzenleyen kanunun da böyle bir madde var. Evet çok acayip yani Milliyetçi Hareket Partisine ihraç edilen Kayseri Milletvekili Yusuf Halajoğlu bu hükümete bir soru vermiş. Bu devletlerin bakanlara karşı tutumunu tasfiye etmek asla mümkün değil de şiddetle kınıyorum ama şu soruyu da cevaplayın. Bu yasak kalktı mı diye sormuş. Yani, Seçim kanununa göre yurt dışında ya propaganda Ya ben çarşambadan mesela, beri bakıyorum buna. Ondan sonra yani hani atladığımız bir şey var mı? Birkaç kişiyi de hukukçu şeye sorduk. Yani başka insanlar. Bu konu biz bizim yasakladığımız bir husus bu. Ondan sonra e, dolayısıyla e, yani bu çok ilginç bir şey. Bu, bu ilginç bir şey yani. Evet yani ben de şöyle bir ufak ilave de bulunayım izin verirseniz. Yani 2008 tarihli bir yasa ee, yaşadıkları yerlerde oy kullanmaları sağlanıyor yurt dışında yaşayan seçmenler Ancak eskiden gümrük kapılarında ya da Türkiye'ye gelerek oy kullanmak evet. zorundaydı ee, Ama bu kısıtlamadan sonra Türk siyasetçilerin her türlü kapalı ve açık alanlarda seçim propagandası yapması kesin olarak yasaklanmış Sizin de dediğiniz gibi Yani şöyle diyor yurt dışında ve yurt dışı temsilciliklerde ve gümrük kapılarında seçim propagandası yapılamaz diyor Oysa işte Çavuşoğlu Mart ayı başında Hamburg'da konuşma yaptı. Ee, Adalet Bakanı Bekir Bozda Almanya'da salon verilmemesiyle başlayan kriz süresince yurt dışı propaganda ilişkin hiç kimse böyle bir yasaktan bahsetmedi. Çok acayip bir şey bu. Bu gerçekten birkaç ekme istediğim hususlardan biri. Yani geçen hafta da konuştuk. Şimdi Almanya'da, Hollanda'da ee, yani Türkiye'nin bugünkü anayasa değişikliğine gitti referandum sürecinde söylenen sözler otoriter rejimi tanımlayan bir rejime giriyoruz, gireceğiz. Bunun propagandasının yapılması ee, ne kadar e, uygun? İkincisi yani bu otoriter rejim propagandası yapılabiliyor mu bu ülkelerde? Faşizme, nazizme propagandası yatak otoriter. Bu Kopenhag kriterleri açısından da baktığımızda. Yani zaten Hollanda polisinin ee, bu köpek ve at e, görüntüsü ve Türkiye'nin zaten böylesine provokatif bir şekilde yok oradan girmezsek bacadan gireriz karadan gireriz yaklaşımlarını sürdürmesi yangına körükle gitmesi ya da bunu körüklemesi ee, Avrupa standartları açısından baktığınızda benim azizim özellikle yani insanların damarına basmak için çok herhalde e, sonra bayrak meseleleri falan ama bütün bunlar gerçekten Türkiye'ye Zaten bu referandumda, ben onu söylüyorum, bu referandum Türkiye'nin de Avrupa Birliği'nden çıkışının oylanmasıdır. Yani siz bu anayasayla Avrupa Birliği aday sürecinin devam etmesini düşünüyorsanız aldanıyorsunuz. yani evet çıktığında AB ile ilişkin bir ilişkinizin bundan sonra da kalacağını bırakın AB ile. Yani Türkiye şu anda bütün uluslararası örgütlerle sorunlu NATO'sundan Birleşmiş Milletlerine, ee, uluslararası tüm, Avrupa, Avrupa Konseyi, o, Avrupa Birliği Birliği birliğiyle, her şeyle sorundu yani Türkiye aslında yalnızlığını oyluyor bu e, referandumda ve Kopenhag kriterleri çerçevesi içerisinde bugün bu anayasada yapılan değişikliklerle Türkiye'nin e, Avrupa Birliği adaylığını e, aday olduğu sürece kadar yaptığı yapısal reformlar düzenlemeler arasındaki karşılaştırın bu Türkiye'nin adaylığının düşmesini gerektirecek zaten o şekilde de açıklamalar evet. gelmeye başladı evet. Yani Türkiye'den Halk Partisi de Deutsche Welle'de dün gördüğümüz bir şey var Tekin Bingöl Genel Başkan Yardımcısı Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu yasadan sonra 3 seçim yapıldığını üçünde de kanuna uyulmadığını belirtiyor ee, ama başka da bir şey söylememiş. Halbuki yani, ya evet. Ya, halbuki Ergun Özbudun anayasa hukukçusu yasanın yabancı makamları bağlamayacağını ancak Türkiye'deki siyasi partileri bağlaması gerektiğini vurgulamış. Kendi çıkardığım kanuna uymuyorum demek hukukla bağdaşmaz diyor. Üstelik de AKP döneminde 2008'de evet, çıkarılmış ya. bir yasak. Profesör İbrahim Kaboğlu da Siyasilerin kendilerini kanuna uymadıkları için iki kere suçlaması gerekir. Bu tavır ben kendi kanunuma uymayacağım, senin ülkendekileri de ihlal edeceğim demektir. Bu tavır hukuk kültüründen ya bir haberseniz ya da takiye yapıyorsunuz anlamına gelir. Sürekli hukuka meydan okuyarak gittiğin anayasa değişikliğine uyacağının güvencesi ne olacak demiş yani. Bir eklemede evet. ben yapayım, daha doğrusu dinleyicimiz Alper Bey hatırlatıyor. 6 Mart'ta yapılmış olan bir mülakatında... Başbakan Binali Yıldırım diyor ki Almanya gibi bazı ülkelerin bazı Avrupa ülkelerinde de benzer problemler olduğunu dile getiriyor daha doğrusu. Akparti.org.tr'den aktarıyorum bunu. Hollanda'da da bu ayın 14'ünde seçimler var. Biraz ona yönelik olduğunu düşünüyoruz demiş bu gerilimin bu olayların öncesinde. Çünkü mevcut iktidar partisiyle o aşırı Wilderson partisi arasında çok az fark var. Onun için 14'ünden önce Hollanda'da bir etniklik, etkinlik yapılması çok mümkün gözükmüyor. Ama 14'ünden sonra zannediyorum ki Hollanda'da böyle bir kısıtlama üzerinde dursun değerlendirmesini yapıyor. Biliyorum. Nitekim Hollanda. Evet. Gelen Bilmiyorum. şeyler. Bu, yani doğru bir ülke. Mesela şöyle bir şey diyelim. Yarın Türkiye'de seçim var. Suriye'de de üç buçuk dört milyon Suriyeli var. Bunlar yarın diye ki Suriyeli seçimlere Türkiye'de. katıldığında. Türkiye'de, yani bunlar çiğte vatandaş ya da tekrar hakları var e, oy vermedi. yani Bunları düşünmek lazım. E, Esat mesela, sizin Türkiye'ye girip propaganda yapmışına izin verecek mi? E, gibi, yani çok şey üretmek mümkün. Benim anlamadığım hususlardan bir tanesi de şu. E, daha bir altını çizmek istediğim. Erdoğan bedelini ödeteceğiz ama 16 Nisan'dan sonra yaptırımları yapacağız diyor. Niye 16 Nisan? Yani referandum öncesinde, madem böyle bir durum söz konusu niye bir 16 insan çiziyor? Evet, burada çok bir bir soru da ben ekleyeyim bunu bedeli şey özür dileseler de dilemeseler de bedelini ödeyecekler diyen de bir Şimdi, dışişleri bakanı var bunu var. hiç anlamadım çünkü bedelini özür dileyecekse gene de bedel ödeyecekse. O zaman özür dileme kavramının tarihte <gülüyor> bütün anlamı ortadan kalkıyor demektir. Ya, özür ya, dilemekte bunu, hiçbir sebep yok. Türkiye'nin Rusya ile İsrail ile başka ülkelerle ilişkini görmedik mi son yıllarda? Ne hallere düşüp sonra biz e, çöktüğünü. Ama burada e, zurnanın e, önemli e, notası şu. Yani e, Türkiye 2002-2015 döneminde Türkiye'ye yapılan doğrudan yatırım miktarı 21 milyar 18 milyon dolar olmuş Hollanda'nın. Bu döneme ilişkin Hollanda en fazla doğrudan yatırım yapan ülke oldu evet. Türkiye'de. Ben de 2564 soracağım. Hollanda firması Türkiye'de faaliyet gösteriyor. Şimdi dikkatinizi çekerim beyler. E, bu dönem aynı zamanda AKP'nin ve Erdoğan'ın Anlatı anlata, anlata bir türlü altın parlak dönemi yani siz ekonominizi zaten dış kaynak girişine Muhtaç bir ekonomi finansal girişler değil bunlar bunlar doğrudan yatırım ki istenen yatırım türü ondan sonra finansal tarafı ayrı bir şey bu şekilde Hollanda'nın yatırımlarıyla siz o öldüğünüz büyüme ki ortalaması düşük ama belli dönemlerde yüksek büyümeyi yakalıyorsunuz yani. E, AKP altın döneminin önemli bir kısmını Hollanda'dan gelen kaynak girişlerine borçlu. Katkıda bu katkıya borçlu. Ki ufakta bir eklem yapabilir miyim Ali Bey? Bu Tabii. gezi olaylarından sonra, protesto gösterilerinden sonra, ateşkes sürecinin bozulmasından sonra, darbe girişiminden sonra bile bu şirketler Türkiye'yi terk etmediler hala yatırımların büyük çoğunluğu burada tutuyorlar. Ama bu olaydan sonra neler olur, neler biter benim artık e, iyi bir tarafından düşünebilecek tarafım kalmadı. Şimdi bir şey daha işaret edeyim. Hemen ona yanıt vereceğim. İşine ilginç bir tarafı Türk girişimcileri dünyayı ve Avrupa'daki merkez olarak da Hollanda'yı seçmiş durumda. Yani oraya yatırım yapmış durumda. 9 milyar 205 milyon aynı dönemde Türkiye'den Hollanda'da yatırım yapan kaynak transferi var yani bizim yatırımcılarımız da orayı üst kabul ediyor. Diyelim ki İngiltere'de dünyada o lojistik anlamında da önemli bir Hollanda. Yani etrafında 450-500 milyonluk bir pazar söz konusu. Mesela Türkiye'den giden lojistik firmaları yatırım yapmış. Aynı zamanda 200 milyonu 400 400 bine yakın bir nüfus var. Orada Türkiye'nin Türk nüfusu var. Bunun önemli bir kısmı Hayatım içinde yani 18 bine yakın bir şey varlığı var, iş yeri varlığı var, büyük küçük. 50 bini aşkın bir istihdam yapıyor ondan sonra. Turizm açısından baktığında ki yine şunu da etmek lazım. Bu hafta, geç, bunları yaşadığımız hafta Berlin'de dünyanın en önemli turizm puarı vardı. Ve o puara gidenlerle konuştum yani siz orada işte pazarlama yapıyorsunuz yani işte evet. zaten e, Rusya pazarını döndürmek için canı çıkıyor. Yani kaybettiğin Rusya pazarını e, %70'ini, %30'unu kaybettin. E, onu kazanmaya çalışıyorsun. E Almanya e, pazarını %30 kaybetmiş durumdasın hali hazırda bu şeyde öncesinde terör ve e, şeylerle. Hollanda'dan e, 2015 yılında 1.232.000 e, turist gelmiş. Yani önemli bir miktardır bu. Eee azımsanmayacak bir miktar. Ve Hollanda da Türkiye'ye, bütün Avrupa'ya turist pazarlayan, gelmesini sağlayan tur operatörlerinin merkezi noktasındadır. Bunun bunu da altını çizmekte bu farkı var. Bu noktada ben de şeyi sorayım. Yani çok önemli bir şey burada bir çarpıcı çelişkiler zinciri var. Türkiye Hollanda ticareti en büyük ticaret hacminin en büyük ülkelerden biri olduğu ortaya çıkıyor. Türkiye-Hollanda ilişkilerinde ticaret hacmi 6,1 milyar dolar civarındaymış. Ve dediğiniz gibi turist sayısı da 1 milyon 200 bin kişi 2015 itibariyle. Şimdi bir de Nihat Zeybekçi... Hollanda ya ekonomik yaptırım uygulanması söz konusu değil diye konuşmuş ekonomi bakanı. Şu anda o noktada değiliz. Öyle bir şey söz konusu değil diye herhalde telaşla ee, kolay olan bir anda yakıp yıkmak. Her şeyi birle, yerle bir etmek çok kolay demiş. Oysa dışişleri bakanı da <gülüyor> Evet. Bedeli ne olursa olsun yıkacağız diyor ve çok aslında terbiyesizce evet, yani, mevkidaşına söylediğim mevkidaşına söyledi. çok terbiyesizce bir küfür lafı var Türkçe kullanarak yani ne aletse olduğunu bilmiyorum. evet ya yani bu bu, bu seviye bu, olacak iş değil, yani. değil yani gerçekten e, şimdi e, Osmanlı yani kap kapitülasyonlara kadar Hollanda ile Türkiye şeyine gitmek mümkün. E, Hollanda'nın ağırlığı yani losana kadar gider. Yümmetin önemli bir Türkiye'de şey var yani mesela önemli bir petrol şirketi var. Bağdat demiliyordu hattına kadar gidebilirsiniz o petro. Bu şirketi çok uluslu bir şirket. O petro şirketinin ortaklarından biri de İngiliz kraliyet ailesi. Reliç'e ortaklardan bir tanesi. Yani e, bugün yaşanan şeyleri e, yani ben ölçmek mümkün değil. Yani şu anda Hollanda ve Almanya ile gerilimin Türkiye'deki referanduma katkısı. Her, her, Hollanda hükümetinin de bu işi e, daha steril bir şekilde yürütmesi mümkün müydü? Bence mümkündü. E, ama e, yani Türkiye'nin hükümet olarak bir provokasyon içerisinde yaratması, yapması da aşikar bir şekilde gerçekten ama o protestoları yapan, bayrakları yakan bay, direklere çıkan e, insanların büyük bir çoğunluğu e, AKP'ye duydukları ve Erdoğan'a duydukları hayranlığın arka planında 2002-2015 e, yıllarında Türkiye'nin kendi ekonomisini bu, düz, daha rahat borçlandığı ve borçlanma imkanları ve imkanının olduğu bir dönemde e, hayranlık durmaya başladılar. Bunun arkasında önemli katkıdardan bir tanesi bu yatırım süreçlerinin olmasıdır. Bunu adnot etmek gerekir ve bugünden kolay kolay vazgeçmesi mümkün değil ama onarılmaz yaralar açılmıştır ve Türkiye bir yol ayrımına geliyor bu referandumda. Herhalde Avrupa Birliği değil, Avrupa ile olan ilişkisini bu yaklaşımlarla tamir etmesi mümkün mü? Zor ama hani kırılan, çatlayan sürahi örneğinde olduğu gibi su sızmaya devam eder. Ee, bu işler e, bu, Başbakan de... yardımcısı Canikli de zaten, Nurettin Canikli de Avrupa Birliği rüyası bitmiş, çöküş başlamıştır. Evet. Hiçbir evet. Avrupa ülkesi Hollanda'ya tavır göstermemiştir diye de ağır bir konuşma da o yapmış. Avrupa bitmiştir diyor resmen. İngiltere bu enkazın altında kalmamak için Avrupa Birliği'nden çıkma kararı almıştır demiş. Bir de sizin şeylerinize iki ufak ilavede bulunayım. Genişlemeden Avrupa Birliği Komisyonu'nun genişlemeden sorumlu üyesi Johannes Hahn, Türkiye'ye bazı mali yardımlar durduruldu demiş. Türkiye'nin Avrupa'dan uzaklaştığını dile getirmiş. Evet. Almanya Maliye Bakanı Wolfgang de. Deniz Yücel'in tutukluluğu nedeniyle ekonomik yardım konusunda Türkiye ile çalışmaya devam etmenin zorlaştığını da söylemiş. Bir de Almanya'da öyle problemlerde devam ediyor abi. Ya bu arada yani yayın bitmek üzere de bir şeyi bilmiyorum siz söylediiniz mi geçen haftadan arta kalan şey bu Ankara'da merkez Ankara'da olan bir Suriyeli mültecilere yardım ulaştıran Mercikors sunfaletin evet, son verildi. Evet, o üzerinde verildi. Yani 500 bin turemi. Yani gerçekten o da önemli bir. Bu konuda da bir hükümetten bir açıklama hiç gelmedi. İşte valla başladık valla bitirdik şimdi değil mi? Çok ufak yani. bir ekleme yapayım bir şey ararken baktım bu. Kendi mevkidaşına söylediysen de lalesizsin sözünü Anadolu Ajansı vermiş mi diye baktım. Çünkü bazı haberlerde bu demeçin tamamı verilmesine rağmen yapılan açıklamanın büyük bir kısmı verilmesine rağmen bu kısmı alınmıştı. Anadolu Ajansı galiba utanmış bakana deliklerinden vermemiş. Öyle mi? Evet Çok vermemiş. Müdürmüş. Ya, o kısmını vermemiş. Atlamışlar yani. Bir, oradan alan birçok kanaldı. Star gazetesi. O değil de CNN Türk'e baktım. Orada da yoktu mesela. Yani çok ilginç. Çünkü bayrak dikilip, Türk bayrağının dikilmesi, yani Hollanda'nın bayrağının indirilip dikilmesi olayını da Anadolu Ajansı içeriden Hollanda Konsolosluğu'ndan yapılan bir iş olarak vermişti. İlginç. Vermemişler. Yani Anadolu Ajansı artık e, bir gazetecilik faaliyeti, basın faaliyeti sürdüren bir ajans değil yani. Onu görmek lazım. Hı. Haberi koyuyor sonra çıkarıyor sonra değiştiriyor başka şey. Yani böyle o ajans resmi bir Ama ha, sadece yani ajans. sadece şeyde kalmıyor Anadolu Ajansı'nda kalmıyor. CNN Türk gibi birçok kanal gibi bu Tabii Anadolu Ajansı'na kullanan yani. kanal şeylerde ya. de aynı şeyi görüyorsunuz. Çok Verilmiyor. Yani. Söyleniyor Tabii. böyle bir şey ama duyamıyorsunuz. Yani işte biz varız. Bu kadar belli bir çok sınırlı bir deniz Doğruları söylemeye çalışıyoruz, yorumlamaya çalışıyoruz. E, yoksa bu ajanslar e, gazetecilik yapmıyor. Gazetecilik faaliyeti yapıyor yani. Üstelik de imza Oradaki koyuyor, de. muhabir imzası koyuyor. O da daha üzücü. Tabii ya ama. bunlar artık böyle e, geçenlerde uçakta bir muhabir e, kız hissetmiş başbakana. Gördünüz mü onu telefonla? <gülüyor> ya ya Allah ya böyle. Ya, Ali, yani Ali ben... Bey Ali Bey süre bitti. Hayırlı olsun diyelim onlara. <gülüyor> bir başka bir ki abi bir bir, bir abuk tutma. Sarkozy'yi duydunuz mu? Hayır. Ne yapmış? Ya Paris Saint-Germain <gülüyor> Barcelona maçında galiba eee Real Madrid'e tezora yapınca. <gülüyor> dayak yakışık <gülüyor> <gülüyor> böyle, böyle bir olay var yani ona, var. bizde değil Barton'un taraftarları bunu dövmeye kalkmışlar ve adamı çıramsa neyse sonra tekrar gelmiş falan yani takımı karıştırmış o da ne yapsın ne yanlış <gülüyor> bak canlı yayında kız isteme olayı yani ona, ona göre <gülüyor> <gülüyor> bu da basın faaliyeti içine gidiyor <gülüyor> Çok teşekkür ederim. Lütfen şakadan, maç şakadan. Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Açık gaz. Messi Bondie, gade tu tu potepunu. Messi Bondie, gade ku malam izefini punu. Bon gade ku tu potepunu. Messi Bondie la misée è fini pour nous L' pli toé' ipouse Tu timenti congo le manger An dans congo anno dans ses petros Papa bonia'naier la mise è fini pour Misé a fini pouno Miser Miserie vini bu'nu Miserie vini Merci bon dieu Gardez tout ça là Na tout poté bu'nu Ha! Merci bon dieu Gardez comme la misère Fini bu'nu Ha! Merci bon dieu Gade tutta la natte potè bunno Me fini La pritumbe bai buze tutti mo qui gonno don se Ano donse Petro, Papa Bon Die di la mise a a venire a venire a Messi Bon Die, tu sala na tu potè Evet bu sefer de Merci Bon Dieu Teşekkürler Tanrım diye bir Haiti olduğunu tahmin ettiğim kökenli bir şarkıyı Fransızca Haiti Fransızcasıyla seslendiriyor. Çeşitli kültürlerin çeşitli Özüne ilişkin şarkılarını söylemekte pek mahir olan Herbal Afonte'ye bir günaydın daha demiş olduk. Bu şekilde Açık Radyo'da, Açık Gazetesi'nde onun ve bu diplomatik krizi konuşuyoruz. Hollanda ile krize de bir Rusya'dan da bir yorum gelmiş. Rus senatörü Alexei Puşkov gördün mü onu? Ne demiş efendim? Puşkov. Ee, Türkiye bakanlarına ne Almanya'da ne Hollanda'da Türk diasporası ile görüşme izni verilmiyorsa Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne girme şansı sıfırdır diye bir yorum yapmış. Gaza getiriyorlar. Evet Gaza getiriyorlar. Ben de aynı fikirdeyim. <gülüyor> İnanmayın. Çünkü <gülüyor> S-300 füzesini Türkiye alırsa artık bölgenin West. reisi olur falan diyerek evet, daha da ha, böyle popo oluyorlar. Şimdi onu oluyorlar söyleyecektim. S-400. S-400 <gülüyor> pardon. 300 Sen, bitti değil mi? 300 bitti. Ben 300'de kaldım. <gülüyor> Rus askeri uzman demişti. De, Sputnik Nivstan'a aktaralım doğrudan. Ee, bölgenin reisi olur Türkiye demiş. Natsi Olana Ya obarana, Ulusal Savunma Dergisi'nin baş editörü Igor Torot. Çenko konuşmuş. Türkiye'nin Rusya'dan S-400 süzelerinin sistemin alacağı yöndeki haberleri değerlendiren bu yazısında Korot Çenko Türkiye'deki, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hüzeleri savunma sistemi alması durumunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bölgenin reisi olacağını ifade etmiş. Reis ne demek Rusça? Çağır. Translate'e bakalım. Çağır. Olabilir. Ya bence çağır. Almanca pirinç demek. O ayrı da sağır. Ee, Erdoğan'dan bir de s 400 yorumu var zaten. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le ekonomik ve askeri konularda çok olumlu bir görüşme yaptığını belirtiyor uçakta. Ee, ve e, NATO'ya da meydan okumuş. NATO'da bu imkanları yakalayamıyorsak başımızın çaresine bakarız elbette demiş hem de. Ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü de dinamitlemek için geliyorlar bu adamlar demiş. Nereden geliyorlarmış? Denizden. Kimler? Söylemiyor. Denizden gelen insanlar köprü mü dinamitleyecekmiş? Evet. Dinamitlemek için gidiyorlar demiş. Pardon geliyorlar değil. Nereden? Denizden. Biz bu köprü yaptık bitirdik. ...bunlar bizim dünya marka yatırımlarımız... ...ekonomisi battı bitti denen bir ülkede... ...cebimizden para harcağından yaptırıyoruz... ...bunu bu kadar hızlı yürütüyoruz demiş... Bilkret Bila'nın haberi bu... ...Hürriyet'in yeni genelliğin yönetmeninin... bıçaktan bildiriyor. Şeyi duydunuz mu siz... ...Associated Press'in yaptığı açıklamayı... ...Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı... ...Melek Gökçe'nin bir grup Amerikalı gazeteci... ...Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la... ...söyleşi vaatıyla Ankara'ya davet ettiğini... Ancak bu söyleşi gerçekleşmediğini... ...kendi söyleşisini, kendi sunumunu... ...onlara gerçekleştirdiğini... ...bu sunumunda da İsrail'in fay beraber... ...uygulayacağı şiddetle beraber fay hattlarındaki... ...Türkiye'de bir deprem yaratma... ...peşinde olduğuna dair açıklamalarda bulunmuş. Reisle mi görüştüreceğim demiş? Reisle görüştüreceğim Reis demiş, bunları anlatmış. Bu Yok öyle bir şey der mi? Tövbe, haşa. Olur mu bir şey? Yani, ne yani münasebet, pardon. Yani gitmiş bunu anlatmış. Bu komple teorilerini anlatmış. Türkiye'de yapay bir deprem tetiklemek için yapılan çalışmalarını anlatmış... Belki ufolardan vesaireden bahsetmişti olabilir ama. Her şey olabilir. olabilir. Portakal bıçaklamış mı arada? O zaman olmamıştı bu olay. Olsun. O zaman önceden olmamıştı. kehanet yoluyla da öğrenmiş olabilir bütün bu olay. Gelmemiş. Diyor. O bilgiler gelmemiş herhalde. Evet. Kılıçdaroğlu'nun da hükümete her türlü desteği vereceğiz. Hollanda ile ilişkilerimizi askıya alalım demesi de beni çok duyarlandırdı. Türkiye'nin menfaatlerini korumak her siyasi partinin görevidir diyor. Eğer bir bakanımızı ülkeye almıyorlarsa Hollanda ile her türlü ilişkiyi askıya alın diyor. Evet. 6,1 milyar dolarlık ticarette dahil olmak üzere öyle mi? Kendisi körükçü olmuş galiba bu noktada. Yangına böyle bir körükle gittiğine göre başka bir 15 dakika da yetmez gibi duruyor bu istediği konuşmaya. Ama daha önceden ki, daha önceki sözlerinden bahsedelim. 15 dakika istiyormuş sürekli. Yani sürekli değil son zamanlarda çok fazla istiyor. 15 dakika verin bana diyor. Nerede? Cumhurbaşkanıyla mı konuşmak için? Yok, şey, Bahçeli ve şeyle, Başbakanla. Binali Yıldırım'la söyleyecekleri var. Öyle mi? Evet. Ama Dışişleri Bakanı da Hollanda'ya lanet olsun bunların seçimini. Onlar ne adım atarsa biz de on katını atarız demesi vardı. Özür dilesen de dilemesen de bunun hesabını soracağız demesi vardı. O zaman kimse demez zaten. Sen ne lanetisin bilmiyorum demişti. Onun da sesi var mı bizde? Anadolu Ajansı'ndan bakıyorsan Selahattin yoktur. Anadolu Ajansı'ndan mı var? Show TV'den. Ya bir kulak verelim mi eğer imkan bulursak? Çünkü bu da tarihe geçecek bir... Yani Peki en aynı en kabine devam ayıp. ederse Hollanda'da yani Dışişleri Bakanı seçimlerden sonra da Dışişleri Bakanı olarak kalmaya devam ederse bu iki e, bakan karşılıklı olarak birbirlerinin karşılıklı olarak karşı karşıya geldiklerine nasıl bakacaklar birbirlerinin yüzüne? Sen bana zamanında böyle böyle demiştin diye hatırlamış olmayacak. Ama Anadolu Ajansı'ndan takip ettikleri için Hollandalı bakanlar Bilmiyorum. bilmez artık. Evet, yani, evet. Bakalım hoş, koş, ne koş, demiş? Var, <gülüyor> Bert dedim bu hoş bir şey değil. Yani seçim sonrası garanti veremem ne demek? Yani benim oraya gelip gelmemem senin garanti vermenle e, vermene bağlı değil ki. Ben sana insan gibi söylüyorum. Sen yine de başbakanınla görüş. Sonra bana neticeyi bildir. Eğer Seçim sonrası da istemiyoruz derseniz ben cumartesi gün gelirim. Yok seçim sonrası gel derseniz ona bakarız. Beraber değerlendiririz. Şimdi ben telefon beklerken Hollanda Dışişleri Bakanı'ndan yine e, Hollanda Başbakanı Rutte'den seçim öncesi de seçim sonrası da Türkiye Cumhuriyeti'nin Dışişleri Bakanı'nı burada görmek istemiyoruz. Hatta daha da böyle ucuz bir yöntemle e, Türkiye'den Dışişleri Bakanı bizdeki müzeleri ve laleleri görmeye gelebilir demiş. Bu esasen kendisi açısından bir başbakanın hafifliği bakımından da utanç verici bir şey. Eee bir kere o laleler Osmanlı zamanında Türkiye'den gitti Hollanda'ya. Demek ki o laleler bu başbakanı ve bu ııı e, ırkçı siyasetçileri Hollanda'daki ırkçı siyasetçileri adam edememiş eğer lalelerin bir faydası olacaksa biz yeni laleleri onlara göndeririz adam olurlar biraz evet sen ne lalesisin bilmiyorum lafını galiba söylüyor değil mi evet. Evet, çok burada, çok... burada Selahattin almamış ama başka bir yerde söylüyordu Evet, Hollanda hükümeti Türkiye'nin özür talebini reddetmiş yalnız onu söyleyeyim. Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Türkiye ile yumuşatılmasından yana olduğunu ancak özür dilemeyeceklerini belirtmiş. Katıldığı bir televizyon programında şey diye sormuşlar programı yöneten program sunucusu Türkiye'den özür dileyip dilenip dilenmeyeceği şeklinde bir soru gelmiş. Sunucusundan özür dilemek mi? Sen delirdin mi? Demiş Rutte Türkiye eğer özür bekliyorsa epey bekler bunun için demiş. Hı. Türkiye Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya ya yapılan muamele için Hollanda'dan özür bekleyemez Türkiye. Çünkü özür dileyecek bir şey yapmadık. Türkiye Hollanda'dan özür dilemedi. Onlar dün bizi faşist ve nazi olarak adlandırdı. Bu affedilemez demiş. Türk hükümeti çığrından çıkarmak için elinden gelen ne yaptı demiş ve aynı zamanda oradakiler İki ülke arasındaki en önemli sorun Türkiye'nin sürekli olarak Hollanda'daki Türklerden vatandaşlarımız diye söz etmesi de çok en önemli sorun bu demiş ki önemli söyledi. Onlar Hollanda vatandaşı demiş. Ee, yani Hollanda'da Türkiye kadar gururlu bir ülkedir demiş. Ağır yaptırım tehdidi de kabul edilemez demiş. Biz kendimize şantaj yaptırmayız demiş. Çünkü bizzat Cumhurbaşkanı da. Bedelini ödeyecekler diye e, yaptırım tehdidinde bulundu. Ama Nihat Zeybekçi dediğim gibi biraz önce Ali ile konuşurken Hollanda ya, ekonomik yaptırım uygulanması söz konusu değil demişti. Önemli bir şey var. Amsterdam Özgür Üniversitesi Uluslararası Hukuk Bölümü'nden bir profesör var. Marieke de Hoon. Bu baş, Bakan Kaya'nın sınır dışı edilmesi konusunda Hollanda'nın değil Türkiye'nin hukuk kurallarını çiğnediğini hı hı. söylemiş. Bu önemli bence. Uluslararası hukuka göre her ülkenin sınırları içinde kendi patronudur. Türk bakanlar bu kuralı ihlal etti diyor. Yani Türk bakanlarının referandum kampanyası ısrarıyla iç işlerine müdahale ettiği tezini kullanabilir demiş. Hükümet dışından bir akademisyen olarak konuşuyor. Aileden sorumlu bir Türk bakanının bırakı Erdoğan yanlısı kampanyayı normal koşullar altında bile Hollanda'ya gelmesine gerek yok demiş. Bir yabancı bakanın kamu düzenini etkileyecek siyasi çalışma yapmasını engelleme hakkının da Lahey hükümetinin sahip olduğunu bu hakkı söylemiş. Yani Hollanda hükümetine e, yurt dışında 2, 3 milyona yakın 2 milyon 900 bin kayıtlı seçmen var Türkiye'nin Hollanda 245 bin kişiyle en fazla kayıtlı Türk seçmeninin bulunduğu Avrupa'daki 3. ülkeymiş böyle bir durum var Selahattin bulmuş bu arada sözü orada ufak bir karışıklık oldu şimdi hazır istiyorsanız çok kısa da olsa bir hatırlayalım hatırlayalım evet efendim ne diyor açıklamasında Çavuşoğlu diyor buraya gelir laleleri görür ve müzeleri görür ve ama Türklerle bir araya gelemez diyor. Senin senin ülkendeki laleler nerede geldi? Sen sen ne lalesisin bilmiyorum ama bizim ülkemizde lalenin en güzeli var İstanbul'da. Evet doğrusu video bu. Yüzü nereden aldı almış bunu seyahattim bakalım? Öncü kanalda Anadolu en en en, en tv'de evet NTV'de tv'de t 24'te de var, Dur. cumhuriyette de var. Yani çok fazla yerde görebilmeniz mümkün değil ama işte yani diğer Anladım. gazetelere Anladım. baktığınız zaman bunları görebilmeniz mümkün Anladım. değil. Yeni Şafak, Akşam, Star vesaire. Anladım. Söz almamışlar bu tamam bence utanmamalar lazım bakanlar Türkiye Cumhuriyeti'nin koskocaman Dışişleri Bakanı. Ama bu üslup da yeni oluşmaya başladı. Bir bullshit'le başladı olay. Evet. Şimdi bu noktaya kadar geldi. geldi. Bullshit de çok uh, ayıp bir laf aslında. İngilizceniz gördük. Evet. Aile Bakanı Kaya da diğer Schengen ülkelerine de giremeyecekmiş bu abi de verelim BBC Türk'den. ay eğer şey yaparsa Hollanda'ya tekrar girmeye çalışırsa evet Hollanda'ya gelmesi halinde 6 ay hapis cezasına mu? şimdi hiçbir yere gidemiyor mu hayır Ye ve yeniden sınır cezasına ama başka ülkelere de diğer Schengen ülkelerine de gidemiyor bak bu seni ilgilendirir bize filan derken bakan bu korktum İlk kez bir NATO müttefikine uygulanıyormuş şunu da söyleyeyim Bayağı ciddi bir haber bu önce Mehdi İsveç'te konuşma yapacağı salonun kira sözleşmesi de feshedilmişti ama sonradan toplantı için yeni salon bulunmuş AKP'li Eker de Mehdi Eker de AK Parti Genel Başkan Yardımcısı da İsveç Hükümeti'ne teşekkür etmiş ama Stokholm'de de Mehdi e bir protesto olmuş. Bir kadın biri engelli iki gösterici salon dışına çıkarılıp bölgeden uzaklaştırılmış. Bir yaptırım da Danimarka'dan gelmiş. Binali Yıldırım'ın programı iptal edildi diyor. İhlas Haber Ajansı haberi. Hmm. Dün akşam itibariyle, 18 itibariyle gelen e, yani şey diyor, Lökke Erlaş Lökke Rasmus'dan normal şartlarda Binali Yıldırım'la Türkiye'deki gelişmeleri tartışmak isterdim ama Türkiye'nin Hollanda'ya karşı tavır, takındığı tavırdan ayrı bir şekilde bir ziyareti değerlendirmen mümkün olamaz diyor. Tehdit etti filan. O yüzden de Türkiye'den bu ziyareti iptal etmesini istedim diyor. Kriz büyüyor yani. Baş, Danimarka Başbakanı Yıldırım'ın gezisini ertelemeyi <gülüyor> önermiş. Avrupa Konseyi'nden de açıklama var. Bu durum Demokrasi ve diplomasiye zarar veriyor. Daha fazla gerginlik tırmanmasın diyor. ders ne demiş? Erdoğan gibi düşünen Türkler Türkiye'ye dönsün demiş. Evet. Ah, ah, i̇şte böyle bir e, durum var. Bahçeli de laleyi soldurdular. İlişkiler askıya alınmalı demiş. Yani bak şeyle beraber gitseler iyi olur işte. Halk Partisi'nden Kılıçdaroğlu el ele tutuşup şeyle mahçeliyle bir geziye çıksınlar. İlişkiler kesilmeli diye. Evet, hayırdan üstünde bir şey yani. Evet. Değil mi? Evet, İlişkileri işte. keselim diye. Habet. Habet. <gülüyor> <gülüyor> Aziz milletimiz Avrupa'ya dersini sandıkta verecek demiş. Almanya Anayasa Mahkemesi de Türk siyasetçilere kapıyı kapatmış bu arada. Hı. Yani çok önemli bu da. Yani Oberhausen'da Yaptığı konuşmaya karşı mahkemeye vurun, başvurmuş Binali Yıldırım. Bir başbakan, bir Alman vatandaşı başvuruyu reddetmiş mahkeme. Vatandaşın haklarının ihlal edilmediğini belirtmiş. Türk yetkililer Alman yasalarına saygı duymalı demiş. Rus uçağı de şimdi Şangay beşlisindeydik ne güzel güzeldi. Evet. İşte şans... Bir de Schultz, o da Martin şey Schultz da Sosyal Demokrat Parti'nin, Almanya'da baş, gelecek başbakanlığında epey şansı olan bir adam. Türk hükümeti kırmızı çizgiyi aştı demiş yani öyle nazi benzetmeli. Orada bir başbakan, Angela Merkel eleştirmiş. Hı hı. Bir başbakanın söylemesi gereken şudur, artık yetti bir Türk hükümet üyeleri bize nazi yöntemlerini kullanmakla suçluyorlarsa orada bir kırmızı çizgi aşılmıştır demiş. Böyle bir durum var işte. Ee, evet bitireceğiz herhalde Barara olayı da vardı ama belki yarın konuşuruz üzerinde. Biraz yanlış yorumlamış yanlış şey. Ee, Adalet Bakanı bozda bunu Fethullah Gülen'le ilgili zannetmiş. Ya da şeyle neydi o hayırsever iş adamı hayırsever iş adamının adı Zarrab evet. onunla ilgili pek değil de daha çok sermaye çevrelerine kuvvetli bir karşı çıkması hukukun üstünlüğünü kovdunuz diyorlar ama artık onları daha sonra konuşabiliriz çok sürreel bir tiyatro içinde hissediyorum kendimi bazen Hayır. mide bulandıracağım. <gülüyor> Hayırlısı değil. evet. yani Beket, UNESCO ve benzeri şeyler gibi değil. Düşün öyle zamanlardan geçiyoruz ki Hollanda konsolosluğunun görevlileri Rabia işareti yaparak konsolosluklarının gönderine Türk bayrağı çekiyorlar. İlginç zamanlar. Hakikaten <gülüyor> Çinlilerin laneti gibi. İlginç zamanlarda yaşayasın inşallah mı dedi birileri bize nedir? Ya da böyle ne içtiğimizi bilmediğimiz bir dönemden de geçiyor olabiliriz Dışişleri Bakanı dediği gibi. Portakal suyu mu? Belki de. Hmm. <gülüyor> Peki. Ee, ayrılıyoruz artık. Ve Ben Deniz Ömer Madra, Canton Tonbil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekip Emre de destekliyor. Hepinize günaydın diyoruz. Teşekkürler. Günaydın. Günaydın. açıkkastı.